كنا نتشاجر لولا ان هدانا رب أعوذ بك من منزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه فالحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبداً عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim Bu mübarek medresede talebelerin bereketiyle mübarek sabiler var günahsızlar var hafızlar var, alimler var Kur'an ehli var, zikir ehli var burası sohbet yeri bir medrese Hiranur vakfında misafiriz talebeler bereket katıyor, feyiz veriyor. Onların Allah için vatanlarını terk etmeleri kimisi zaten muhacirdir. Muhacir olmaları ve anne babadan uzakta allah Teala'nın dinini tahsil için burada bulunmaları bizlerin de mağfiretine ve affına vesile olsun. Amin. Amin. Bu zamanda Kur'an için Allah için, din için, ilim için evini barkını terk etmek, anasını babasını bırakıp uzaklara gelmek anası babasının rızasıyla tabi, rızasıyla ama yine de bu gurbet olur ve gurbette adı üstünde gariplik var hicret var nefisle şeytanla cihat var din-i mübin İslam'ın parlaması için gayret var onun için bunlar asla zayi olmayacak Allah Teala kendilerinde hocalarını da nazardan muhafaza eylesin amin. Amin. böyle medreselerin sayısını ziyade eylesin amin. adedini artırsın amin. amin talebeleri çok güzel şekilde yetişmeye okuyup alim olmaya amil ve muhlis olmaya ve dünyaya bu dini yaymaya muvaffak eylesin amin. Amin. bu mübarek aşura gecesinde İhyası müstehab olan bu büyük gecede e, böyle talebelerle birlikte olmak istedik ve onun için Allah'ımızdan hayırlı Muratlarımızın husulüne vesile edindik. Rabbim kabul eylesin. Amin. Burası 5000 metre falan var belki de. Bunun bir de alt katı var. Kameralar gösterdiği yerler üst kat. Bir bu kadar da alt kat var. Orası da dolmuş maşallah. Belki 15.000 bin kişi var diyorlar. 15.000 nedir? Ama tabi radyodan dinleyenler var, televizyondan dinleyenler var, internetten dinleyenler var. Allah Teala tebliğlerimizi okunacak ad-ı kerime ve hadis-i şeriflerin bereketlerini bütün dinleyenlerin evlerine, ocaklarına ishal eylesin. Amin. Amin. Ee, Rabbim Tebareke ve Teala hanım kardeşlerimizde, de gelemeyenleri de gelmiş gibi kabul eylesin. Amin. Aynı cemaat cevabına ortak eylesin. Amin. Çünkü Habesevmul <gülüyor> Ucru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Muharebesinde öyle buyurdu. İl inne bil medinet ekvamen Şimdi Medine'de öyle topluluklar var ki Biz ne kadar bu cihat yolunda kazada adım atsak onlar da bizimle adım attılar ne mücadele edecek onlar da bizimle ne sevap kazansak onlar da bizimle ortak oldular ama onlar Medine'de duruyorlar bizimle gelmediler e bizim bu kadar bu yolda çilemiz oldu açlık susuzluk yorgunluk uykusuzluk onlar Medine'de devlerindeler. nasıl oldu da bize ortak oldular <gülüyor> özürleri onlara engel oldu yani mazeretleri var kadın erkek karışması caiz değil 13'ündür ki mazeret oldu. Özürleri mani oldu. cevapları ortak oldu inşallah. Erkeklerden de var. Nice cemaatlerimiz var. Sevenler var. Kimisi hasta oldu. Kimisi yaşlandı. Kimisi felç oldu. Kimisi neler oldu. Dünyanın her yerinde var böyle bizim sevenlerimiz. Çok. Allah sayılarını artırsın. Amin. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Amin. Allah için sevenlerden bahsediyorum. Çünkü Allah için olan sevgi muteber ve yarın ahirette birbirine şahitlik olarak çıkacak ve şefaatçi olacağız inşallah. Benim sana, senin bana böyle meclislerde bulunmaktan dolayı şahitliğimiz ve şefaatimiz olacak. Çünkü Allah yolunda buluşuyoruz. Konuşuyoruz, dertleşiyoruz, sohbetleşiyoruz. Maddi menfaatımız yok. Hasımlığımız yok, hısımlığımız yok. Aramızda bir akraba ziyareti yok, bir ticaret yok. Bir şey, efendim yok. 13'ün. şimdi epey cemaatler görüyorum, simalar. Eski tanışlarımdan görüyorum. Yani bir kısmı Ünalan'dan görüyorum, bir kısmı Ümraniye'den görüyorum. Ihlamurkuyu'dan görüyorum. Ben 20 sene gittim oralara. Her hafta. E şimdi karşıya da gelemiyorlar. Yer yok. Karşıda zaten Ve 3 saat evvel dolduruyorlar. Orada alıyor iki yer belki, 3-5 bin kişi izdihamda alıyor ama e ne olacak şimdi abi? Bu cemaat nasıl lazım? Allah'ım orada da genişlik ihsan eylesin. Allah'ım külliyemizi bir an evvel iade eylesin. Amin. Amin. Eski günlerden ziyade parlak günler nasip eylesin. Eli sünnete hürriyet nasip etsin. Amin. Amin. Emniyet nasip etsin. Allah'ım en büyük mesele yolunda istikamet üzere sıhhat ve afiyetle hayırlı, bereketli, uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Amin. Niçin? İslam'a hizmet için davet için, dua için, ümmetin hizmetlerini koşmak için. Yoksa yemek, içmek. Yemek aynı yemek. Bıktık ya. Her gün aynı yemek. Yemek işi aynı. Ondan sonra çıkartma operasyonu daha beter. <gülüyor> Tuvalette kaldık ya. Bıktık bu dünyanın yemesinden, içmesinden ya. Bu dünyada yani ibadete kuvvet olmasa hiç yemeyeceğiz ya. Hiç yemeyeceğiz yani. Moralimiz bozuluyor. Yemekte bir zevk yok. Dünyanın ne kadar zevkleri var? Siz onları ben deneyebilirsiniz. O zevklerin hepsi aynı şeyler devam ve tekrardan Yaşta Yaş da ilerledikçe ne oluyor? Artık bir yük haline alıyor ve külfete dönüyor yani. Şimdi belgesinizde gençler var. Bu ne diyor diyorlar ama ben onlara 40 sene sonra. Yaşarsam sorarım yani. Yaşamazsam siz sorun yani. Hoca diyormuş, doğru muymuş? Adam diyor ki, canımdan bezdim, nefesim kesildi, merdiven çıkamıyor. Secdeye bile inemeyecek durum olur yani. Onun için, dünyada tek zevk var, ibadet zevkidir. Tek lezzet var, Allah'a münacat ve gece teheccüd, özel yalvarış zevkidir. He? İbrahim bin Ethem, Belk Sultanı'ydı, Belk Büyük Diyar ne yaptı, tacı tahtı terk etti, tasavvuf yolunu seçti. Gariplik yolunu seçti, dervişlik yolunu seçti, camilerde yatıyor mübâriş. Devamlı ibadete verdiken, yani. yahu koca padişahlıktan nereye vazgeçti görüyor musun? Millet şaşırıyorlardı ona. Diyorlar Allah Allah Zamanında bizim padişahımız idi Şimdi Yamalı giyiyor Hiçbir sesi kalmadı Elbisesini yamasını dikiyor Söküğünü dikiyor Güneşin altında Üstü yırtılmış Üstünü çıkarmış Eline almış denizin kenarında Öyle onunla uğraşıyor Arkadan da O zamanın valisi O valiler hep ona bağlıydı evelce. Valide arkasından bir heyetle beraber valilerin şeylerin heyetleri çok olur. Eskiden beri gruplar, korumalar falan gidiyorlar. O da orada baktı ki tanıdı tabii eski padişah Ko Koca etdem. Burada fükürünü dikiyor falan. Ya dedi. İçinden içinden halinin içinden geçti. Tacı taktı bırakıp da bu hale düşmenin manası neydi ya? Yani? hikmeti neydi? Ne gereği vardı yani? Yani bu ayette hadis bize böyle mi emrediyor yani? Ya öyle bir İslam'da farz yok. Bunu anlamadık yani içinden geçirdik. İbrahim Edem Hazretleri i̇bn Edem yani Edem'in oğlu. Kendi adı İbrahim, babasına adı Edem. Oradan iğneyi hiç geriye bakmadan arkasından kim geçiyor, ne düşünüyor, bir şey düşünmüyor, bilmiyor bir şey adamın içinden geçelim mevliya bildiriyor evliya allah hemen iğneyi attı denize onlar da böyle biraz geçerken durdular hafif bakıyorlar ne yapıyor falan balıklar dedi getirin bana iğnemi yahu denizin üstü hani böyle yem atarsın bazı kere havuzlarda balıklar üşüşür ya öyle balık deniz orası balıklar toplaştı yem atmıyor ha iğne atıyor bütün balıklar hangisi kapacak bir tanesi kaptı getirdi onu sıvazladı böyle iğneyi ağzından aldı attı yine onu dönse, döndü arkaya geriye vali bey ne dedi ona şimdi anladın mı dedi hikmeti neymiş ne demek istedi ben sizin padişahınız olsam belkın sultanı olsam balıklar beni dinler miydi he kralları balıklar dinliyor mu reisi cumhurları balıklar dinliyor mu? sinekler bile dinlemiyor sinek geliyor kralın kafasına iğneyi sokuyor kaç tane koruma orada duruyor? sinekten koruyamaz görmeden bir de baktım bir sinek gelmiş he böyle yapıyor şöyle yapıyor ulan ne terbiyesiz sineksin ben kralım bilmiyor musun sen? <gülüyor> halbuki sinek sana özel geliyor Niye özel geliyor? Seni rezil etmek için geliyor. İmam Şafi'ye sordular radıyallahu anh. Allah Teala sivrisineyi niye yarattı? Buyurdu ki medilleten lilmülü. Kralları rezil etmek için yarattı. Ne büyük cevap. Geliyor onu sokuyor. Nemrud'u kim gebertti? Sivrisineğin topalı. Mevlane buyurdu? Nemrut ne gün geberdi? Aşura günü. Ya. Bu gecenin günü, yarın, yarın günü, bütün peygamberler kurtuldu bu gecenin gününde. Bizim de kurtuluşumuz olsun inşallah. Amin. İslam alemi değerli i sünnet Müslümanların necatına vesile olsun. Amin. Amin. Ya. Mevla ne buyurdu şey? Nemrut'a, Nemrut'un ordusuna Mevla sivrişnek mı salladı dedi. Nasıl biliyor musunuz? Bir adama bir milyon sivrişnek düşüyor. Ama böyle böyle sivrisinekler, büyük. Ben öyle sivrisineklere rastladım bir yerde. Şöyle büyük. Bir anda adamı kabartıyorlar. O şimdi gördüğünüzün 5-10 misli büyük sivrisinek rastladım bir yerde. Ondan sonra, 1 milyon sivrisinek adamın üstüne bir geliyor, kafasından tırnağına bir anda yiyorlar, iskeletini çıkarıp, hani hamsi balığının şey gibi, iskeletini çıkarıyorlar, tak iskelet düşüyor geliyor. Allah. Allah. Nemrut bir baktı vaziyete. Allah'ın orduları geldi. Ne ordular? Ve <gülüyor> ma'alemu cunude rabbike illahu. Rabbinin ordularını ancak kendi bilir. Sevirişne orduları geldi. Bir anda ordu ya ok yok, kılıç yok, mermi yok, tüfek yok, bir şey yok. Bir de bakıyor böyle adam tak düşmüş. İskelet. Kemikler düşüyor aşağı. Eti bir anda yiyorlar, adamı temizliyorlar. Bu ne olacak ya? Dedi ben topukluyum dedi. Gitti gitti kaçtı neyse, Mevla oraya kadar müşahane ediyor. Sarayına girdi, sarayına girdi, kapısını da kapattı. Oh be dedi, kim geberirse gebersin dedi, ben kalayım dedi ya. Tam o anda Sivriçney'in biri nereden girdi? Anahtarın deliğinden girdi. Yani anahtarın deliğinden girer bu sivrisinek. Eskiden de kapılar biraz büyük olurdu anahtarlar, delikler. Küçük olsa ne olur sivrisinek? Girdi oradan. Oradan bir tane sivrisinek. Ordu yok. Orada bir şey yok ya. Oh! Nefes aldık. ne bile görmedim. Bir öyle boş bulunduğu sırada sivrisinek geldi burnundan girdi. Nereye girdi burnundan? Beynine girdi. Beyinde ne kadar damar var? beyindeki kılcal damarları ben bir gazetede de, de görmüştüm bir, bir ilmi araştırmaydı beyindeki kılcal damarları diyor birbirinden ayırsan sonra birbirine eklesen ne olur dünyanın etrafını dört kere dönecek kadar malzeme çıkıyor üç, dört ya ama bu bilmi ilmi bir şey o kadar da bir şey var ince mesela Mevla şu kadar yere sığdırmış o nasıl bir şey hepsi sinir uçları Oraya sivrisineğin değdiğini tasavvur edebiliyor musunuz? Ne yapar adam Hop. Ceryan da ne oluyoruz ya? Ceryan hop ne oluyor? Eksine girmiş içeri değiyor. Allah Allah. Girer burnundan adamın ha. Siz burnunuz açık mı yatıyorsunuz? Nasıl kokmuyorsunuz siz ya? Ben kapalı mı yatıyorum? He? kapalı yatayım ağzım kapalı burnumu da ben kapatayım sabah cenaze mi çıksın <gülüyor> e siz nasıl güvenip de burnunuzu atıyorsunuz ya bir girer sesin burnunuza siz hiç düşünmediniz mi bu meseleyi bundan sonra düşünün <gülüyor> Rabbim estağfirullah, billah Lehu muakkibatun min beyni yedeyi ve min khalfi yahfezunehu min emrillah Rahat suresinin ayetidir Kulumun her kulumun kafir olsun Müslüman olsun, salih olsun talih olsun talih kötü demek, salih iyi demek. Her kulumun üzerinde gözcüler var, koruyucu melekler var, 160 tane melek. Her kul kafirin de üstünde var. Önünden arkasından gelecek belalardan onu koruyorlar. Yoksa bu insanlar rastgele mi yaşıyor zannediyorsunuz? Bu kadar araba vızır vızır vızır, ölen çok az kazalarda ölen çok ama normalde bu kadar arabanın bu kadar seri hareketlerinde ancak eceli gelen ölüyor eceli gelmeyenlerine ne var? koruyanlar var burnu açık yatıyor sabaha kadar sinek girmiyor koruyanlar var eğer koruyanlar olmasa bunu burnuna girmemesine bir mani yok yani burnun açık duruyor burnun açıkta duruyor akrepler var, fareler var ya bizim evde fare mağara olmaz biz lüks bir gökdelende oturuyoruz falan. oraya bile akrebi çıkartırım evler, yılanı da çıkartırım Mevla ama sivrisinek zaten çıkıyor, kaçıncı kata gidersen git en lüks apartmanlarda sivrisinek var Allah Allah. Mevla korumasa işini bitirir bir geceli bir anda bitirir, beynine bir girse bittin sen koruyor seni Mevla ben yine desem tavsiye edebilirim. Bir yere oturursanız veya yatarsanız başınıza da bir şey gelmesi istemiyorsanız, "A'udhu bi kelimatillahi tamati min sher ma khalaq". O benim gibi kafı çıkartmamasanız da olur. Üç kere okursanız yarattığı bütün zararlıların ve zehirlilerin şerinden Allah Teala'nın tas tamam kelimelerine sığınırım. Lem o şey. Akrep de olsa etraf kaynasa zarar yok. Sinek de olsa zarar yok, inek de olsa zarar yok. Hiçbir şey zarar veremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en doğru haber vericidir. Ve bu denenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Bizim bir kız çocuğumuzu akrep soktu dediler. Buyurdu ki bunu okusaydınız üç kere okusaydı akrep onu sokmaz. Sonra bunu ezberlediler. Sahabeden birisi bunu okudu, yattı. onu akrep soktu. Akrebe akrebe bir şey oldu ona bir şey olmaz. <gülüyor> Çünkü neden? Hiçbir zehirlinin zehiri zarar veremez hadis-i şeriftir ve sahihtir. Bir de kısaca ne var? Bir yere yatacaksınız, uyuyacaksınız falan. İnsan korkudan uyuyamıyor. Biz bir kere Medine'de yatıyoruz. Şimdiki gibi lüks oteller yok o zaman. Lüks oteller belki var ama bizim paramız yok. Efendi Hazretleri falan gittik bir otele. Rahmetli Hızır Efendim. Şehit hocamız falan Fikri Hoca Kaptan abi Allah rahmet etsin Bizi götüren adam o da vefat etti hoca adam Allah rahmet etsin ama Bize eziyet etti yani Ama Allah rahmet etsin Hakkımızı helal ettik ona O sıcakta kliması bozuk odaya koymuş bizi Millet yanıyor cayır cayır Gece yatmak mümkün değil Gündüz güneşi alıyor gece kusuyor beton O da mübarek geliyor iki bir o hoca efendi <gülüyor> Şimdi biz sinirleneceğiz ya, barut gibiyiz. Fakat sinirlenmememiz için hemen baştan ne mübarek adamsınız, bu sıcakta çit bile çıkartmıyorsunuz. Maşallah maş. <Gülüyor> biz de diyoruz, he maşallah. <Gülüyor> ya yani ne şey adamlar var biliyor musun? Yüzsüz adamlar var. <Gülüyor> biz de diyoruz ki, he maşallah diyoruz. Adam bizi günde bir ziyaret ediyor. Böyle bir bize hürmet falan yapıyor, hareket çekiyor. Hızır efendi mübarek. Ben ne kadar mübareğim belli değil. Bir i̇şte. Birkaç adam varız odada yani. Ne yapacağız yani? E akşam yatta yatabilirsen. Akşam bu sefer sövmüyoruz ama saydırıyoruz yani. <gülüyor> ya diyoruz ki kardeşim ne var? Gündüz geldi bizi bir yağladı, yıkadı gitti ama bu gece nasıl uyuyacağız kardeşim? Sabah namazı cemaate çıkacağız. Kırk vakite gidiyoruz. Uzun yol var mescide canımız çıktı, uyuma, uyuma yok, bir şey yok şimdiki oteller nasıl? şimdi bizimkiler 4 yıldızı beğenmiyor 5 yıldızı da beğenmiyor diyor ki bu 5 yıldız 4 yıldız kalitesinde diyor yıldızına aldanma diyor herkes şimdi acayip lükse düşmüş Mekke'de Medine feyiz kalmadı bir şey kalmadı, oteller lüks oldu feyizler sıfır oldu biz neler çektik o vaziyette Şimdi çıkıyoruz yukarı tarasa Otelin tavanı var. E gece içeride duramıyoruz. Çıkıyoruz tavana. E tavanda böyle böyle şeyler, kertenkele. Her yer kertenkele. Ağzımıza mı girecek, burnumuza mı girecek? Bizimi yiyecek. Gel uyu. Hızır Efendi mübarek adam itikadı kuvvetli. Benden daha itikadı kuvvetli. E o cübe kelimatillah hatta matmischeri ma üç kere okuyor. Bir de ne okuyacaksın? selamun ala nuhin fil alemin selamun bu da kolay size selamun ala nuhin fil alemin alemini biliyorsunuz elhamdülillah Rabbi aleminden fil alemin selamunu da biliyorsunuz kaldı bir ala nuhin bunu da üç kere beş kere yedi kere okursan Hiçbir böcek hayvan zarar veremez. Hızır efendi mübarek bir yatıyor hemen uyuyor. Ben şimdi gel de uyu. 40 tane selamun aleykümün uyun okuyorum. <gülüyor> Kaç tane avuzu bir kelime atilla hatta ama kardeşim bir bakıyorum kertenkele oradan dolaşıyor. <gülüyor> kuvvetli itikat lazım ki yatıp uyuyayım. Ben de iman değil. Onun için uyayamıyorum. Belki imanım şimdi düzelmiştir. Peki şimdi uyurum bilmiyorum. O vakit öyleydi Ama bayılıyordumuzdur Efendi'ye ya. Rahmetullah yani. Ya nasıl uyuyorsun bu kadar kerte Ya diyor. Hadis şerif daha okuduk tamam. Bir şey olmaz. Ya gözcüler var, koruyucular var. Zaten koruyor. E Ecelin kaderin gelmediyse. Ama bir de okuduysan, e zaten sipere girdin. Allah itikadımıza yakın versin. Kuvvet inanç versin ha. Nemrud'un geldi. Anahtar deliğinden giren sinek ne yaptı? Burnundan girdi mi? Nemrud'un haberi var mı burnundan girdiğinde? Haberi yok. Anlamadı ki. Böyle bakılırken bir şeye. Girdi buradan. Bizim de bir arkadaşın burnuna girdi. Buhara'da. Doğru hastaneye kaldırdılar onu. Oturuyoruz orada efendi hazretlerinin yanında. Birden adamın burnuna girdi şey. Sinem. Böyle Nemrut'a olmuyor sade. Siz de dikkatli olun ağzınızı, burnunuzu kollayın onu diyorum da. Ondan sonra Şimdi Nemrut bir bak başı çok fena elektriklenmeye başladı duramıyor yani. Ne olacak ya öyle yapıyor böyle yapıyor, öyle yapıyor böyle yapıyor durmuyor. Bir vurdu kafayı duvara bazı migren hastaları var ağır, başına ağrı geliyor vakit kafayı duvara vurur Ağrıdan dayanamaz. Kafayı duvara bir vurunca sinek durdu. Durunca oh dedi ya Biraz dindi şey Rahat etti Yine başladı beyninde Geziyor oralarda da Ya duramadı duramadı bu ne yapacağız arkada İkide bir kafayı duvara vurursak adamda kafa mı kalır? Bir daha vurdu duvara yine durdu Dedi arkadaş biz ne yapacağız? Ne oldu bana ya? Koca dünyanın kralı tek Firavundan üstü yavurlukta. Çünkü Firavun Mısır ve Havalesinin hükümdarıydı. Nemrut bütün dünyanın hükümdarıydı. Dünya kurulduğundan bugüne kadar dünyanın şarkan ve garben doğusuyla batısıyla tamamına ve tümüne dört hükümdar malik olmuştur. Bunların ikisi kafirdir, ikisi Müslümandır. İki kafirin biri Nemrut dur, bir ne Nemrut ibni Kenan olacak. Nemruttur. Esas ismi Nemruz, sonu Z'dir. Boşver, gavurun adını doğru desen ne olacak? <gülüyor> Talim tecvit gerekmez. Yanlış konuşsanız daha da iyi olabilir. Birinin adı Nemrut'tur, birinin adı... Ne bakalım? <gülüyor> Buhdü Nassar. Onu teke tekte söylediler adını, Yavurcasını. Ben Buhdü Nasar biliyorum, kitap, tefsirde ne yazarsa ben onu biliyorum. O Yavurcası da var onun. Mescid-i yıkan yakan. Buhdü Nassar'dır. Bu da bütün dünyaya hakim oldu. İki Müslüman hangisidir? Birisi Zülkarneyn aleyhisselam, birisi Süleyman aleyhisselam. Bir tane gelecek benim ümmetimden, ismi benim adıma uyan, babasının adı babamın adına uyan Hazreti Mehdi gelecek. O da bütün dünyayı hakimiyetine alacak. Allah Teala zürriyetlerimizden ona yardım edenler nasip eylesin. Amin. Amin. yani Nemrut dediğin zaman orada dur. Bütün dünyanın tek kralı. O zaman başka kral yok. Ama bir sinek ne yaptı onu? Hem de sinek nasıl bir sinekmiş? Topalmış. Yani Mevla buyuruyor ki ey Nemrut sana bir tam sinek sağlam sinek fazla gelir. Sana topal sinek işini bitirir. Topal sinek girdi buradan beynini salladı. Bu sefer baktı ki kafayı vurmakla olmuyor. Tokmakçılar tutturdu. Kafasına vuracak tokmakçılar. Adamlar da korkuyor kafasına vurur sinirlenirse bir de bize vurur öldürür bizi diye. O da biraz yavaş vursalar ya hızlı vursana diyor. Durmuyor diyor ya hızlı vurmasan durmuyor. Hızlı vur diyor. Sizin içinizde en çok sevdiğim en hızlı vuranınızdır. Ne kadar kafası dayandı? O kadar kafaya vurma beyin dayanır. Keberdi gitti. Yarınki gün darısı. Asrın Nemrutlarının başına gelsin. Belaların Belaları mukadder olsun. Amin. Azapları acil olsun. Amin. Allah Teala ehl Sünneti kıran geçiren, eli Sünneti ezen geçen, eli Sünnet dışı zalimleri de onlara destek veren kafirleri de mübarek gece ve yarınki gün hürmetine kahru perişan eylesin. Amin. Amin. Allah'u salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve Evet. Şimdi nereden geldik buraya? he? İbrahim Ethem'den geldik. Mübarek Ha? Toparlayın kafayı. Size güveniyorum, gidiyorum öyle. Bir durduğum zaman neredeydik? İşte İbrahim bin Ethem Hazretleri ne diyor? Valiye dönüp hikmetini anladın mı şimdi diyor. Ne demek? Ben Allah yolunu seçtim. Allah bana bütün kurdu kuşu Balığı bile müsekhar etti, iğnemi alma bütün balıklar koştu geldi getirdi, sen valisin de, seni dinlerler mi dinlemezler, kral olsan ne olur bir sinek seni dinlemez, rezil eder bırakır. Bundan dolayıdır ki dünyanın zevkleri fanidir, makamları mevkileri fanidir ve zaildir, biz bundan sonra hiçbir şey için yaşamıyoruz. Yeni yemekler tatmak için yaşamıyoruz. Yeni zevkler için yaşamıyoruz. Bizim bundan sonra niyetimiz ehl sünnete hizmettir. Ve dine hizmettir. Bunun için bereketli ömür istiyoruz. Size de Allah hayırlı uzun ömür bereketli versin. Size bir dua öğreteceğim. O duayı yarın okursanız yedi kere, peşinde bir dua var, o da şehabette süre verdiğinden, Kattes sallallahu ve roh, iki veliden, birçok velilerden de geliyor, kitaplarda çok naklediliyor. Bu duaları okursanız, bir dahaki aşureye kadar ölmezsiniz inşallah. Ecelim gelse ne olacak? Ecelin gelse yarın okuyamayacaksın. Unutturulacak. Eceli gelene okumak nasip olmaz. E ne fark etti o zaman? Ne faydası var? E ne faydası var? Şu faydası var. Ecelin geldi diye sen kendine e, efendim, zırh giymiyor musun harbe giderken? Zırh giymek nedir? sünnettir, ecelinin gelip geldiğini bilmediğine göre zaten ecelim gelmediyse yaşayacağım atın bana kurşun istediğiniz kadar hadi bakalım diyor musun? ne yapıyorsun? tedbirini alıyorsun sipere giriyorsun ye çelik yeleğini de giyiyorsun değil mi? Harbe giren, mücadeleye giren hal böyle olunca biz ecelimiz gelip gelmediğini bilmediğimizden okumamızda bize fayda var, iki zikir var üç dua var aşura gününe mahsustur ondan sonra dua ile bela kalkar mı? he? dua iyilik yapmak, sadaka vermek, dua yapmak ömrü uzatır mı? uzatır e o halde biz duamıza devam edeceğiz inşallah evet ekranların başına oturmuşlar radyoların başına dinleyenler birbirlerine mesaj atsınlar Hemen mesaj atsınlar. Baştan diyecektim unuttum şimdi. Neden? E peşinden namazlar tarif edeceğim, oruç söyleyeceğim, e, zikirler, dualar öğreteceğim. E onlar mahrum olmasınlar. Yazık değil mi? Kendin için istediğini, mümin kardeşinizi istemesen imanın tamam olmaz buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kendin oturmuş dinliyorsun, kendi menfaatini dualar bir şeyler öğrenip tatbik etmeyi hedefliyorsun. Yarınki mübarek gün bir sene bir daha gelmeyecek. Kaçtı mı? Telafisi yok. Hatta Evliyaullah ulemadan biri Ramazanda yolculukta olsa oruç tutmadı. Niçin Ramazanda yolculukta oruç tutmamaya müsaade var mı? Vardır. Belki rahatsızdı, yorgundu. Dönünce ne yapacak? Ramazandan sonra onu güne gün tutacak. aşura günü de yolculuktaydı. aşura günü tuttu. Yanındaki müritleri, talebeleri dediler ki, Efendi Hazretleri Ramazanda bile yolculuk diye müsaadeyi kullandınız, rühsatla amel ettiniz. Şimdi Aşure'de tutuyorsunuz. Bunun hikmetini anlayamadık. Dedi ki evladım, anlamayacak ne var? Ramazanda gününe gün telafisi var. Ama Aşure günü geçti, onu sonradan tutsan Aşure olmuyor ki. Bak ulemanın görüşüne bak. Senede bir gece bu gecedir, yarında günüdür. Bu bitti bitti. Bu gece 25 amel anlatacağım size. Kısa kısa yarınki gün yapılacak, 25 amel e bunları yarından sonra kazası yok ki 13 dürgisiz, siz hemen mesaj çekin telefon edin o 25 dualara şeylere başlamadan evvel insanlara ulaşın herkesi Allah rızası için haberdar edin belki o namazı sen kılamazsın o kılan ona da sen bu adresi öğrettiğin için bu dersi onun cevabına ortak olursun, uyanık olsana ama sen kılarsan zaten kendine kayırın olun ama delalet eden kendin için ne sevdin? buraya gelip dinlemeyi sevdin veya bulunduğun yerde açıp dinlemeyi sevdin mümin kendi için sevdiğini inanan kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz nasıl bir zayıf iman bu? kendine çalışıyorsun, mümin kardeşlerin mahrum mu olsun? Hemen birbirinize mesaj çekin ve haberdar edin. Her sohbetin başında bunu demem lazım. Unutuyorum. Ne yapayım? Siz unutmayın. Ve ed'alü alel hayri kefaali. Men delle ala hayrin felehu mislu ecri faali. Sahih'te bu lafızla geçer. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Yani senin bugün adama adres vermenle yarın oruç tutsa ve yarınki namazları kılsa, bu geceki namazları kılsa, aynı sevap ortaksın. Kendin kılarsan ayrı. Bundan dolayı birbirimizi haberdar edelim. İnşallah Rahman. Şimdi, bu mübarek kitaptan okuyayım. İşte kitaplar çok. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin El-Gunyesi'nde de var. Ebu'l-Leyseferkande Hazretlerinin Tembül Gafili'nde de var. Seyyidi Halil Yakup... Bin Ali Seyid, Ali Alizade diyoruz Şiratül İslam şerhinin sahibinde de dolu kitaplarda var. Ben dergide kaynaklar vermişim. Ama bu da Süleyman kütübhanesinden bunu aldırdım. Yani en az 700-800 senelik kitap. Bunun baskısı yok. Baskısı olmadığı için bu el yazmasıdır. Ravzatül Ulema İmam Zendusi'nin Ravzatül Ulema alimlerin bahçesi demek ismi. Bütün eski kitaplar, Ruhul Beyan tefsiri ve bütün kaynaklarda Ravzatul Ulema geçer. Bu Ravzatul Ulema bu kitap. Bunu kütüphaneden aldırdıysam Süleymaniye'ye gönderiyorum ara sırada. Efendim oradan yazmaları aldırıyorum. Baskı yok çünkü baskısı diye. Bu kitaptan size okuyalım inşallah. Allah Teala İmam Zendüsü'ye rahmet eylesin. Amin. Bu eserin sahibine de diğer kaynaklarından istifade ettiğimiz Abdülkadir Geylani, Muhammed Bülleyseverkandi, Rahmetullahi Aleyh Yakub bin Alizade, ondan sonra diğer ulemamızın, meşayifimizin ruhlarını şad eylesin. Kabullen nur eylesin. Amin. İlimlerini alacağız İmam Safuri nuzet Mecalis, bizim kaynaklarımızdan. E şimdi onların ilimlerini alalım, okuyalım, aktaralım, faydalanalım, kendilerini unutalım, bu vefadan olmaz. Onun için Rabbim, kabirlerine çok tecelliler ihsan eylesin. Yani Abdülkadir Geli Hazretlerindendir. Burada yok. İhyaniyetiyle niyetiyle buraya geldik. Yani geceyi ibadetle geçirmek gücü en iyi yol nedir? Yatsı cemaatle kılmak. Gecenin tümü ibadette ayakta geçirmek gibidir. Müslüm hadisinde. Ama yine en mühim ihyan yollarından birisi nedir? İhyanın sonu yok. İlim meclisinde huzurdur ve bulunmak ''Hudur meclis-i ilm-i eftar-i misalat-i Bu gece bin rekat bir adam namaz kılsa o mu daha ihya etti? Yoksa sen geldin burada Allah rızası için ilim meclisinde bulundun sen mi daha fazla ihya ettin? Hadis-i de buyuruyor ki bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat, nafile namazdan üstündür. Bin hastayı ziyaretten üstündür ve bin cenazeden üstündür. Bin cenaze namazı bin tane hut dağı eder. Buhari hadisinde bir cenaze bir Uhud kadar, bin cenaze bin Uhud kadar. Bir ilim meclisine geldiniz, bin Uhud fazla. Bu ne demek ya? Ne buyuruldu hadis-i şerifte? Men <Sessizlik> ehya leylete aşura, ah ya Allah'ım Kim aşura gecesini ibadetle, ilimle, zikirle, ihya ederse allah Teala onu dilediği kadar ihya edecek. Allah'ımın dilemesi sonsuzdur. Ey Allah'ım buraya gelen bu cemaatlerimizi, evlerinden, ocaklarından dinleyen kardeşlerimizi, bu geceyi ihya niyetiyle bu meclise katılanları ve dinleyenleri, bizim dilememiz kısadır, kasırdır ve noksandır ve yanlış olur. Senin sonsuz dilemene havale ettik. Sonsuz dilemenle dinimizi, dünyamızı, ehlimizi, malımızı, vatanımızı, milletimizi, İslam aleminin vatanlarını, ehli sünnet vel cemaat tüm kardeşlerimizi ihya eyle ya Amin. Sen dilediğin kadar abad eyle ya Rabbim maddi manevi hastalıklarımız var, içimizde dışımızda dertlerimiz, musibetlerimiz, belalarımız var bunlardan kurtulmamız senin bizi ihya bağlıdır bu geceyi ihya edeni, dilediğim kadar ihya edin, buyuruyorsun biz senin dilemeni havale ettik ne dua edeceğimizden bile haberimiz yok sen bizi ihya ya. yine bir Ad-i Şerif'te mene hayaleyle taşura kim aşura gecesini ibadetle iya ederse, gündüzünde de yarınki gün oruca niyet ederse, orucunun fazileti çok. Resulullah s.a.v. hiç terk etmedi. Evvence farz idi. Sonradan sünnet-i müekkede olarak kaldı. Ama ne yapmayacaksınız? Yarın tek tutmayacaksınız. Bugün tuttuysanız, dokuz idi bugün Muharrem'in, yarın da on eder, tamam. Bugün tutmadıysanız, Yarın inşallah mutlaka tutacaksınız. Ama yarını tek tutmamak için ne yapacaksınız? Salıyı da ekleyeceksiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere muhalefet edelim. Onlar tek tutuyor. Aşure gününü Musa'nın kurtuluşundan dolayı biz onlara muhalefet edelim. Ya öncesinden ya sonrasından bir gün ekleyelim Ama hoca beni ben önden bir gün tuttum bugünü. Yarın Aşure'dir. Onu da tutacağım. Öbür günde tutsam ne olur? Bak ama börek nurun ala nur olur. Öbür günü tutma der miyim sana? Der miyim ya? Eftalüsiyan ba'da Ramazan'dan sonra siyah şehirler Muharrem. Buhari hadisinde geçer. Ramazan'dan sonra oruçların en üstünü Muharrem ayının olur. Sen daha ne istiyorsun üç gün tut. Ama ben zarureti söylüyorum. Yarınki gün orucunun tek tutulması mekruh olmaması için bugün tuttuysan mekruh değil. Bugün tutmadıysan salıyı da eklersen bu kere rahat kalkar, onları faziletten zikrederiz. Gündüzüne oruca niyet eder, gecesini de ibadetle iya ederse, bu adam öldüğü zaman nasıl öldüğünden haberi bile olmayacak. İmam-ı Azam Efendimiz nasıl öldü? Öldü. Artık nasıl ölmüş? Demek öğle namazından sonra falan ölmüş. Ahirete gitmiş ruhu başladı kolunu paçasını sıvama falan abdeste hazırlanıyor İkindi namaz için melekler de baktılar şaşırtlar, bu ne yapıyor İmam-ı Azam radıyallahu dediler ya İmam ne yapıyorsun dedi namaz ya sen öldün haberin yok mu dediler İkindi düştü senden <gülüyor> öller ölür de öldüğünü bilmez biz bakalım kaç kefen yırtacağız kaç yatak kaç yorgan yıpratacağız bu kadar günahlarla nasıl can vereceğimizi düşünemiyorum. Ama bu gece ihya, yarın da oruç inşallah bu sene içinde ölürsek Allah iman selameti verecek. Nasıl öldüğümüzü bize bildirmeyecek inşallah. Tamam mı? Tamam. Bu sene önelim inşallah demedim ha. <gülüyor> ölürsek yani ecel gelirse dedim ya. Ne yemin dediğinizin de farkında ol. Ondan sonra hoca ne yapmak istiyor böyle? Görürse gecel gelirse de Yine bir hadis-i şerif buyuruyor. "Men ahya leylete Ashura kim Ashura gecesini ibadetle ihya derse, gündüzünde de oruçla ihya ederse, fekeen de muhabbede Allah Teala'nın mu ibadete âl semavat 7 kat gökte iğne atsan yere düşmez." Atatü sema'u atta. La hakka atta. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yedi kat gök yükü o kadar ağır ki gıcı kaçır kaçır kaçır diyor. Yedi kat gövün o kadar ağır yükü var ki sesini duysanız kaçır kaçır kaçır diyor. Ve onun kaçır da gerekir zaten. Niçin? Fıma mina mevzu demil la ve fiyat kaimun eura kevnesi Yedi kat göklerde böyle bakıyorsunuz ya o birinci kat bile değil. Fezanın boşluğunu görüyorsunuz atmosferi. Yedi kat göklerde bir ayak basacak yer yok ki boş olsun. Mutlaka her ayak atıma adım atacak yerde. Ne var? Ya ayakta namazda bir melek var, ya rükuda bir melek var, ya secdede bir melek var. Kimisi Adem aleyhisselam yaratılmadan kıyama durmuş, hala rükua inmemiş. Kimisi Adem aleyhisselamdan önce rükua varmış, hala rükudan kalkmamış. E Hoca efendi bunun beli nasıl dayanıyor? <gülüyor> melek diyorum sana, melek. Bizim gibi kelek değil. Biz biraz dursak rükuda belimiz ağrı. Biraz kıyamda dursak He? Belimiz ağrı. Melekte ağrı mı olur mu? Sancı mı olur mu? Melekler nurdan yaratılmış. Etten kemikten değil, kanı yok, damarı yok. Siniri yok, fıtık sıkışsın. Anladın? He kafayı çalıştır. Melek nasıl duruyor rükuda? Kaç bin senedir duruyor hala da rükudan. Kalkmamış. Böyle melek var. Adem aleyhisselam yaratılmadan. Ta on bin senelerden bahsediyoruz. Secdeye varmış. Hala secdeden kalkmamış. Gökler kaçır kaçır kaçır diyor. yukarı. İşte buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aşura gecesini ibadetle geçirenin yedikat gök ehlinin tümünün ibadetiyle Allah'a ibadet etmiş kadar oldu. Kazandınız mı şimdi? He? Ede mi Şüphe etmeyin kazandınız. Allah'ım kabul ekarin eylesin. Amin. 40 kişi olursa mutlaka biri kabul. 100 kişi olursa garanti kabul. Burada var kaç binlerce kişi. Bunlardan bir kabul olsa bile hepimiz ona bağışlanacağız. İnşallah. Merak etmeyin. Buradan red olan çıkmaz. Hümül kavmle Benim zikrim için toplananlar benim dostlarımdır. Onlarla oturan mahrum olmaz. Bozuk adam da olsa, yanlış işleri de olsa Mevlana buyurur meleklerden biri der ki Ya Rabbi adamın biri geldi ama zikir için gelmedi, ilim için gelmedi. Ne olacak arkadaşının hatırı için geldi. O da ona yolda bir köfte ısmarlaması için geldi. O da ona dedi ki gel çay içeriz, yeriz içeriz bir de sohbete gideriz. O da dedi ki yiyelim içelim bedava zaten de dolanırız geliriz. Hiç derdinde Allah rızası yok idi. Bunu da mahvedeceksin. Bu hadis bu Müslüm ile geçiyor. İkisi ittifak etmiş. Mevlâne buyuruyor o meleğine. Yani sen benim kulumu affetmemem için mi uğraşıyorsun ya? Onlar benim dostlarımdır. Onlarla oturan boş çıkmaz. Şanıma yakışır mı ki o kadar insanı affedeyim de onu mahrum edeyim? Onu da onlara bağışladım. Buralar nasıl yerlerdir? Toptan pazar yerlerdir. Toptan pazar meclisler ne demek? Birbirine bağışlanıyoruz inşallah. <gülüyor> Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye girdiğinde Yahudileri oruçlu buldu. Bugün mübarektir. Allah Teâlâ Musazem kurtardı. Biz şükür için tutuyoruz dediler. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Biz sizden daha layıkız. Bu günü oruçlu geçirmeye ve oruçlu olmayı emretti. Şimdi mübarek günün faziletlerinden olmak üzere allahu Teala Hazretleri bu mübarek günü diğer günler arasından seçkin kıldı. İltemüsü ufazdlehu bu mübarek günün faziletini arayın. Fennehu yevmün mübarek çok bereketli bir gündür. İhtihar Allah-u Teala amneleyyâ. günler arasından allah Teala onu seçmiştir. Men sâmedelkel yevm her kim aşure günde oruç tutarsa ceallallahu teala alev nasiben min ibadeti cemi'i men abede minel melâketi vel enbiyâi vel mûrselîne ve şühedâi ve sâlihîne allah Teala ona ne verecek? Gökteki, yerdeki bu sefer yerdekiler de katıldı. Ne kadar melek varsa, ne kadar nebi varsa ne kadar rasul, şehit ve sâlihlerin hepsinin ibadetinden hisse ve nasip verecek. yarık günün orucuyla ilgili sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyorum. Şimdi Aşura ne demek? Niye kapandı? Aman dikkat dikkat edin. Kapanacak, terleme olursa bir daha açmamak lazım. Aşura günü niye Aşura ile isimlendi? Aşura nereden gelir? Aşır'dan gelir. Aşır nedir? 10 Niye Aşura 10? Yarın kaçıncı günü var hemen? gün? Bir de Allahu Teala Hazretleri bu mübarek günde ne yaptı? Peygamberlerden 10 tanesine 10 tane ikram yaptı. Bunlardan en mühimi Adem Aleyhisselamın tevbesini ne gün kabul etti? Aşura günü kabul etti. Şimdi Adem Aleyhisselam 100 sene ağladı. Serendime indiği zaman, cennetten dünyaya indirildiği zaman. 100 sene utancından güve bakamadı Mevla Teala tevbesini aşura günde kabul etti ondan dolayı yarınki gün tevbe istiğfar edeceğiz çok inşallah babamızın tevbesi kabul olduğu gün bize de tevbe nasip olsun sahih hadiste Tirmizi'de de geçer Ahmet Mehanbel'de de geçer ben sahih müslümde de zannediyorum geçen. sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ramazandan sonra bir ayda oruç tutacaksanız Muharrem'de tutun Fî yevmün Muharrem'de bir gün var. Neyi kastediyor? ediyor? Aşuray. Tevbe allahu fî alâ Allah Teala o gün bazı kullarının tevbesini kabul etti. Adem aleyhisselam, Davud aleyhisselam vesaire. Ve yetuvullahu fi alâ aharîn Diğerlerinin de tevbesini kabul edecek. Yani yarın öyle bir müjde var ki gün olarak Muharrem ayında gün, gün olarak tevbe edenlerin tevbesi kabul olacak. Çok günahlarımız var. Belalar da başımıza. Hastalık, musibet, fakirlik, işsizlik, eşsizlik, aile huzursuzluğu, evde karı koca saadetsizliği, çoluk çocuğun isyanı ve başımızda dolu bela. Memleketimizde kaynayan kazanlar. PKK belası. He? Dünya işte aleminde IŞİD belası. Suriye'de o eset belası. Filistin'de Yahudi belası. Mayanmar'da o Budist belası Doğu Türkistan'da Çinler, Çinliler belası yani İslam aleminin üzerine çumlanmış belalar kendi ailemizde şansımızda ve bütün İslam aleminde bu kadar bela hep belalar nereden geliyor günahlar sebebiyle geliyor çözümü ve ilacı nedir tevbe etmektir ve istiğfardır. onun için yarınki günde Allah Teala bazı kullarının tevbesini kabul edecek ister misiniz onlardan olalım inşallah ya kimleri kabul edecek? Afiş diyenleri kabul edecek. Adamlar afiş demiyor ki. Haşim memlekette millet sokaklar dolu. Bunların kaçı yarın Aşure günü diye tövbe edecek? Kaçı tövbe edecek? E tövbe etmeyeni Allah nasıl affetsin? Biz tövbe edeceğimiz için mutlaka affedecek bizi inşallah. Tamam. 10 peygambere ikram yaptı. Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul etti. Ve rafa Allah İdris Salavatullahane, mekân aliye, <gülüyor> fenet ya mifit dünya. İdris aleyhisselam çok sıkıntıya düştü, dünyanın fitnelerinden ona büyü yaptılar. Kendi kavmi sihir yaptı, koca peygamber büyüden hasta oldu ve acayip rahatsız oldu. Meryem müracaat etti, Allah onu dünyanın belalarından ve kafirlerden kurtarmak için dördüncü kat semaya yükseltti. Meryem suresinde de bu geçiyor. Estağfurullah. Ve durufun ki tabi diris inne kana siddiqan nabiyya ve rafa'nahu yüce mekan dördüncü kat semadadır hangi gün kaldırıldı Aşura gününde Ondan sonra Nuh aleyhisselam'ın gemisi Cudi dağına hangi gün oturdu? Aşura günde. Ve Aşura gününde geminin oraya oturması ne demek? 950 sene o kafirlerden, dinsizlerden neler çekti? Ne dayaklar yedi? Ne işkencelere tutuldu? 950 sene vaz ettik canvurlara ya. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Fele bi deviyim elfe senet illa 50 ama. Kavmi içinde 50 sene hariç 950 sene kaldı. Ömrü 950 değil. Ömrü 1250. Ömrü. Vefat ederken sordular. Dünyayı nasıl buldun? İki kapılı hangi gibi? Birinden girdim, birinden çıkıyorum dedi. Kaç senede? 1250 senede. Siz nasıl bulmayı düşünüyorsunuz? Ya hocam anne biz baya iyiyiz ya. Oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Geçmiyor vakitler. Dünya geçiremiyoruz. Ne kadar uzun geldi? Ölürken görüşürüz. Ecel gelince sorarız, görüşürüz. Nasıl geldi? Yarım gün kadar gelmedi ya. Ya onun için Allah yolunda geçirelim. İnşallah. Cudi dağına ne demek? Kafirler helak oldu, kahr oldu, tufanda karg oldu. Müslümanlar Nuhül Aleyhisselam ve Hanımlarından birisi, öbür hanımı kafir idi, oldu. Çocuklarından üçü, Sam, Ham, Yafes efendilerimiz, bir tane Kenan Ogark oldu. Ve o onların gelinleri ve birkaç tane de Müslüman, 80 kişi kurtuldu. O ne oldu? İslam'ın ve Müslümanların Kurtuluş Günü oldu. Dünyada yağmur kalmadığı gün. Dördüncüsü ve keşef ve fi keşif Allahu Teala zurrane Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı ne gün açıldı? Aşura gün. Yarın bizim hastalıklar da açılsın inşallah. Ya şifa isteyelim, dua edelim çok. Namazları kılalım, zikredelim. Eyyub Aleyhisselam, yedi sene hasta oldu. Yedi senede nasıl biliyor musun? Lime lime doğrandı yani. Bütün vücudunun her zerresi inim inim inledi. Artık diline sıra geldi. Ya Rabbi, dilimi bırak da zikre devam edeyim dedi. Bir kere ah demedi, of demedi. Bir kere şikayet etmedi. Hanımı dedi ki, Rahime validemiz, ya eyyüm dedi, sen duası makbul bir peygambersin dedi. Dua senede de şifa bulasın. Dedi ki hanım, ben dedi, kaç yaşındayım? Yetmiş küçük. Kaç sene dedi, afiyette geçirdim? Yetmiş sene. Eda dedi, yetmiş sene Allah bana afiyet verdi bir hastalık vermedi yedi senedir hastalık verdi diye ben şimdi nasıl Allah'tan hemen benden bu derdi kaldır derim utanır mı Allah'tan derim biz onu sabırlı bulduk ni'mel abd o ne güzel kul innehu evvâ o Allah hakkıyla yönelmiş gece gündüz sabahlara kadar Allah diye zikretmiş bir kul Eyyub aleyhisselam kuvvetli vaadlere göre Eyüp Nebi Beldesinde yatıyor. Ben birkaç kere ziyaret ettim. Hakikaten Sultan Murat'tan kalma orada türbesi var. Nerede bu? Urfa'nın Viran şehire yakın. Urfa'nın Viran şehire yakın Eyüp Nebi Beldesi var. Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin. Mevla ne güzel kul buyurdu onun için. Bizim hakkımızda ne buyuruluyor acaba? En ufak bir dert hastalıkta. Ahlar, ohlar. Beni mi buldu ya? Millet sabahı alam geziyor içiyor. Ben kaldım evde yatakta ya. Ya. Sen ne rızasız adamsın. Razı olmayandan razı olmazlar. En Allah'tan razı olandan Allah da razı. Allah'tan razı olmayandan Allah da razı değil. Allah'ım ya Rabb'im mübarek gece örmedine bize afiyet ihsan eyle. Hastalık istemiyoruz. Afiyet ihsan eyle. Amin. Bela istemiyoruz. Deva ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi ama kaderinde imtihan var da bir hastalık takdir edip göndereceksen rıza nasip eyle. Amin. Karşı gelmekten muhafaza eyle. Amin. İsyan nasip eyleme ya Rabbele. Amin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Evet. Ve fi reddellahu teala mülke Süleyman'e Süleyman aleyhisselamın mübarek mührü vardı mührünü cinler çaldı şeytanlar Süleyman aleyhisselama cinler şeytanlar hep itaat etmek zorundaydılar kırk gün itaat etmediler Süleyman aleyhisselam dünyanın tek hakimi bütün dünyayı yönetiyor cinlerle rüzgarlarla hepsini işe koymuş fakat mü mühür gitti Mevla da onu ona bağlamış İsmi azamlar var Mevla'nın büyük isimleri var şifreler var bizim o yüzük meseleleri var ya siz o yüzük meselelerini boşa çıkartmayın Bu yüzükte ne var mesela yani, min kulli lem yani ismi şerif yazılı Esma İdrisiye'den İdris Aleyhisselam'a öğretildi büyüleri çözülsün diye 40 ismi şerif benim kitabımın adı ne Erba'in İdrisiye İdris Aleyhisselam'a öğretilen 40 ismi şerif onlar bir kere okudu bütün büyülerden kurtuldu acayip isimler. O Süryanice geldi ona, vahi. Sonra İmam Şahabettin sure verdi, onu Arapça'ya çevirdi. Bizim okuduklarımız şimdi ne Arapçadır. Çünkü bizim e, Kuran'ımız, hadislerimiz Arapça olduğu için Süryanide olsa o isimleri Arapçasına çeviriyoruz. İmam Şahabettin yapmış o. Ve e onun için mühür deyip, geçmeyin, yüzük deyip, geçmeyin. Mevla imtihan olsun diye, onu cinlere kaptırdı. Ondan sonra, Aşura gününe kadar Süleyman Aleyhisselam çok sıkıntı çekti, çok dua etti. Aşura gününde Allah Teala mülkünü, mührünü yad etti. Ona uzun bir kıssası var, şimdiki vaktinde değil. Yunus aleyhisselamın balığın karnından Allah Teala ne gün kurtardı? Aşura günü. Ya Rabbi bizde de nefis balığının karnına düşmüşüz. Yunus Aleyhisselam balığın karnında ölseydi şehit olurdu. Biz bu nefis balığının karnında ölsek İmandan bile çıkma tehlikemiz var. Bizi de yarınki gün nefis balığına kustur ya Rabbi. Amin. Bizi de dışarı çıkart ya Rabbi. Amin. İslam hürriyeti ver bize ya. Amin. İbadet hürriyeti ver. Nefsin elinde köle kalmışız, esir olmuşuz ya Rabbi'l-i Alem. İki rekat namaz kılacağız. Nefis 40 tereden 40 su getiriyor ya. Mübarek aşure gecesi şimdi namazları var. Dört rekat vesaire. Gel nefsi anlat ya ya diyecek ki hoca zaten dedi ki bin rekattan üstün cemaata gittik yatsıyı kıldık sohbette de dinledik kaç saatte hoca uzattı da uzattı ondan sonra bin rekatı kaç bin geçti ya Yarında zaten oruç tutacağım yatayım aşağıya nefis öyle diyecek 4 rekat nefsin elinden namaz çıkartmak için yani 40 tane şeytanı, 70 tane şeytan çenesini açmak lazım onun için sadaka öyle Hayır yapmak öyle. Nefis ne yapıyor bize? Fakir olursun, aç kalırsın, verme. Bir çuval 50 lira. Dur lan dilenci görme. Tak aşağı 50. Elli. Elinin olduğunu bile göstereyim. İlla bozuk para arıyor. 1 lira, 2 lira falan. Ya fakir işte battaniye alacağım diyor. 1 liraya battaniye olur. E belki beni kandırıyor. Nefis seni kandırıyor. Dilenciye verin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hele ki yarının sadakeleri... Evet. Nuh, Yunus aleyhisselam nereye düştü? Balın karnına düştü. Onun da kıssası uzun, eski sohbetlerden anlatmışım. Ümmetine vaaz etti etti. Mevla ona azap geleceğini haber verdi. Üç gün kaldı. O da Mevla'dan izin almadan azap geliyor nasıl olsa. Çıktı gitti. Çıkınca ümmeti tevbe etmek istedi. Azabın mukaddimelerini gördüler. Gökyüzü karardı, yeri yutacak gibi oldu. Ümmeti toplandı. Dediler gidelim onun kapısına. Bunun dediği hak çıktı, biz iman edelim. Geldiler evde yok. Adamlar nasıl iman etsin şimdi? Bir şey bilmiyorlar. Hiç dinlemediler onu. İnkar ettiler. Azabın öncülüğünü gördükten sonra kurtulan bir tek Yunus Aleyhisselam kavmi. Neden? Peygamberleri bıraktı kaçtı içeri. Dediler arkadaşlar biz bir yerde toplanalım. Yunus Aleyhisselam'ın ilahı var. O bizim bir Allah'tan bahsediyordu. Ona yalvaralım. Kuzuları da çıkaralım. Sahra'ya, Melettir'e. Sabi Sübyen yavruları da ağlattıralım. Kul haklarından da helallaşalım. Ya. Adam öyle bir iş etti ki gidiyor duvarı deviriyor. Kendi duvarını kırıyor. Duvardan bir tuğlayı çıkarıyor. Geliyor adama diyor ki bu tuğlayı senden çalmıştım hakkını helal et. Geri veriyor. Duvarı yıkıyor onun için. Bütün haklarını birbirlerine helal ettiler. Azabı gördüler. Gök yere inecek. Ondan sonra Mevla buyuruyor. Onlardan belayı kaldırdı. Lemma <gülüyor> iman ettikleri zaman keşefna an mazal hizi fil ayatin dunya dünya hayatındaki rezil edecek azabı açtık. Ve <gülüyor> mettani belli zamana kadar onları yaşattık ecellerine kadar. Sonra Yunus aleyhisselam onları bıraktığı için kavminin başına ne geldiğinden haberi yok. Geldi deniz kenarına gemiyle kaçacak deniz aşırı. Yani kavmi Ninova tarafında, Irak. Irak'ta ne var? Ninova diye bir yer var. Gülsü Aleyhisselam'ın de ekseri rivadeler orasıdır. Fakat denizden karşıya balığın çıkarttığı yer neresidir? Onu bilmiyorum. Ben Beyrut'ta gittim, Lübnan'da. Orada deniz sahilinde, Sayda tarafında bir makam gördüm. Gülsü Aleyhisselam sahilde buraya çıktı dediler. Orada ziyaret ettim. Fakat kendi kavminin olduğu yerler neresi? Ninova. Yani Irak bölgesinde. Acayip milleti var demek Orhan. Yani azabı gördükten sonra geri çevirtecek kadar güçlü bir tevbe yapabildiler. Denizin kenarına geldi. Dedi ki parası da yok. Beni dedi yani ücretsiz bindirir misiniz falan. Tabi dediler ne muharak adamsın nur gibi adamsın gel dediler gemiciler. Bindirdiler. Gemeye bindi, gidiyorlar, açıldılar. O zaman allah Teala'nın bir sünneti var. Kanunu var ki, bir köle efendisinden kaçarsa, denizin ortasında rüzgarı durduruyor, o zaman rüzgarla çalışıyor. Rüzgarı durduruyor, gemi kalıyor. Bu sefer yolcular neden şüphe ediyor, herkes bunu biliyor. İçimizde ne var? Efendisinden kaçmış bir köle var. Bu belli olduğu için onu denizin ortasına atmadan, Rüzgar bir daha gelmiyor. E de kaldı ortada. E kıyı göremeyecekler bulamayacaklar. Mevla'nın da işleri. Baştan sahile yakınken yapmıyor. Denizin ortasında yapıyor onu. Neden? Atsınlar onu diye. Neden? Neden? Kimse kaçmasın efendisinden diye. Bu sefer Yürüs Aleyhisselam'da gemide, gemi geldi denizin ortasında rüzgar kesildi. Ne var? Onun için gemiciler baştan hep kontrol ediyorlar köle tiplileri, efendisinden kaçak var mı hep onları, onlar artık meleke kesmetmişler böyle adamı gemiye bindirmiyorlar denizin ortasına sıkıntı çekmeyelim Mevlânü sünnetillâh'ı öyle o zaman e şimdi baktılar gemidür Ya biz baştan herkesi inceledik gemidekilerinde bu tipte biri yok Yunus Aleyhisselam'ı hiç düşünmüyorlar niye düşünmüyorlar nur gibi adam, beyaz sakallı falan ne kölesi olacak o da öyle bir şey düşünmüyor Niye bu gemi durdu şimdi? Dediler içimizde bir kaçak var. O da Mevla'dan kaçmış yani izinsiz. E şimdi diyemiyorlar ki hadi seni atacağız. Kimse kimseye diyemiyor ki seni atacağız. Ne olacak? Dediler ki arkadaş kaçak köle varsa söylesin bizi zora sokmasın. Efendisinden kaçan izinsiz giden. Diyor o diyor ben değilim o diyor ben değil. E Yunus Aleyhisselam da haklı diyor ki ben değilim. Ne yapacağız? Dediler böyle hiç kimse yokken bu iş böyle olmaz, bu bir alamettir bize. Mutlaka var. O zaman Kura çekeceğiz. Mevla Kuran-ı Kerim'de bu hadiseyi anlatıyor. heme Kura çekmeye razı oldu. فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ Kura'da yenilenlerden oldu. Kura kime çıktı? Anladı dedi ki ben herhalde izinsiz çıktım. Fakat yine de pek bozultuya vermedi. Dediler ki bu mübarek adamı nasıl atacağız denizin ortasına ya, ne olacak, bir daha kura çekelim. Bir kura yine Yunus Aleyhisselam açık, yine kıyamadılar, bir kura üçüncü de yine ona çıkınca Yunus Aleyhisselam dedi ben Mevlam'dan, yani Mevla efendi demek, Efendim, Mevla Rabbimiz yani, Mevlam'dan dedi, izinsiz çıktım ben, yola beni atın. Mevla bir yandan da balıklara vahyetiyor ki Yunus kulum size misafir olacak biraz yaklaşın. Denizin ortasında nasıl dursun yüzerek 40 sene şey 40 gün. 40 sene rivayet zayıf. En kuvvetli rivayet 40 gün. Bazı 40 saat rivayet var balığın karıda kalması ama o da zayıf. 40 gün kuvvetli. Şimdi büyük balıklar geliyor, küçük balıklar. Küçük balık derken senin beni gibi üç tane alır. Öyle küçük ne kadar tonlarca balinalar var. Yunus balığından bile bize var. Yunus Aleyhisselam'a alan balık. Şimdiki Yunuslardan bile bir adam alacak kadar karnı olan var. Şimdiki. Şimdi biliyorsunuz gün geçtikçe her şey küçülüyor. Yani evvelki mahluklar daha büyük idi. Balık oh. olsun. Hayvanlar olsun. Şimdi geldiler tam Yunus Aleyhisselam'a atıyorlar. Büyük balıklar zaten gerine gerine geliyor. Nasıl olsa bize nasip olacak. Küçük balık hareket çekemez bize. Ama o büyük küçük kendi aralarındaki orantıyı konuşuyorum yani. Tam atlar atlamaz denize bir Yunus balığı tabi öbürlerine göre küçük olan bir balık kaptı hemen Yunus Aleyhisselam'ı yuttu. Büyük balık da ona sinirlendi. O da onu yuttu. Bütün tefsirlerde böyle yazıyor. Görmüyor musunuz denizde bir balık kaç kemik kadar kemiği indiriyor aşağı. Yutamaz mı? Yunus Aleyhisselam şimdi kaldı nerede? İki balığın içinde. Yaşar mı? Mevlaa yaşatırsa. Mevla ne vahyetti balığa? Bu senin içinde misafirdir. Midene vahy ediyorum. Sakın bunu hazmetmeyeceksin. Öğütme sistemi çalışmıyor. Mevla size bizim karnımızda yediğimiz yemeğe neden der? Öğütmeyeceksin. Ve midemiz ne olur taş keser hazmetmez. Ne lazım ameliyat lazım çıkartmak için. Mevla'yı dinler. Mev bizim midemiz bizi dinlemez Mevla'yı dinler. Kabuz olanlar keyfine mi kabuz oluyor? He? Sabaha kadar hazmettesin, desin. Tespih alsın hazmet diye çeksin. Hazmeden. Mevla'yı vermez, etmez. Baba ne diyor Mevla? Hazmetme. Yunus Aleyhisselam ne yapıyor orada? La ilahe illa ente. Sübhaneke inni kuntu zalimin. Yarınki güne münasip bir zikir mi? Çak münasip. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ancak sensin. Seni tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin. Ben kendime yazık ettim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Niye senden izin beklemedim? Ümmetimi bıraktım, terk ettim. Zikir. Şimdi dünyada devamlı zikrediyordu. Melekler gökte duyuyordu. Ses bu sefer uzaktan geliyor. Çünkü dışarıdan gelmiyor. Atmosfere buradan gitmek başka. Balığın karnında denizin dibinden başka. Melekler dediler ki bunu Taberani, Büyük muhendis Kitab-ı isimli üç çilt eseri var. Onu da zikrediyor bu hadis-i şerifi. Melekler dediler ki ya Rabbi bir ses duyuyoruz ama tanır gibi oluyoruz ama Çıkartamadık. Mevla buyurdu ki, tanımadınız mı? Tanır gibiyiz. E benim Yunus kulumun sesi. Ne oldu ona ya Rabbi? Böyle böyle oldu. E peki o sana rahat zamanında devamlı zikredip dua edip tesbih etmiyor muydu? E, diyor, e şimdi dara düştüğünde sen ona acımayacak mısın? Rahat zamanında zikredene acımayacak mısın? Onu beladan kurtarmayacak mısın? Kurtaracağım buyur. Firavun da denizin ortasında amen döneu la ilahe illerlezi ey Allah inandım sen varsın İsrail Musa'nın Musa ilahı sensin ben de sana inandım dediği vakit melekler ne dediler melekler bu sesi ilk duyuyoruz hiç tanımadık boğulursan boğul dediler Yunus Aleyhisselam'a ne dediler bu sesi tanır gibi oluyoruz dediler biraz derinden geliyor ama onun için Kur'an-ı Kerim'de Rabbimle buyuruyor. Felevla en yukane min el ila yub'asun. Eğer Yunus kulum. Rahat zamanında, dünyada, rahatta, dışarıda balın karnında değilken Allah'a devam etmeseydi. Subhan'l-Gıybi ve'l-Hamdi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz Zikreden, tesbih ehlinden olmasaydı onu orada öldürecektim. İnsanların diriltileceği güne kadar bekletecektim. Herkes kabrinden çıkarken o balığın karnından çıkacaktı. Ayet bu Kur'an. Ne kurtarmış onu? Tesbih. Sübhanallahü ve Hamdi. La ilahe illa ente Şimdi bize ne bundan? Bize çok şey var bundan. Mevla bu ayetin sonunda ne buyuruyor biliyor musunuz? Fesecebna leu ve necceynav neb gam. Yunus kulumuzu duyduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan nereye kadar gitti? Arşa gitti, Sidretü'l-Münteha'ya gitti. Orada ne tecelliler oldu ona Mevla'dan? Ha. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor. "La tuvadduluni ala Yunus ibn Metta." Yunus'un babasının adı Metta. "Metta beni, Metta'nın oğlu Yunus'tan üstün tutmayın." Şimdi bazı sahabe'ler ya bu Allah'ın peygamberi niye izinsiz gitmiş gibi düşünebilir diye tevazu yaptı. Yoksa Efendimiz ondan üstün ama sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Beni Yunus'tan üstün tutmayın. Yani ne demek? Ben arşın en yüksek yerinde ne gördüysem o da balığın karnında aynı tecelliyi gördü. Allah Allah. Balığın karnında seccade. Devamlı ne yapıyor? Namaz kılıyor. Ama vücudu pente pente olmuş. Yani sineği kovacak gücü yok. 40 gün ya aç susuz. Sineği kovacak gücü yok. Fenada <gülüyor> fi'z Karanlıklar içerisinde bize seslendi. Kaç karanlık var? 4. Gece karardı. Denizin ortasında, denizin dibi karardı. Bir de büyük balığın karanlığı, bir de küçük balığın karnında dört tane karanlık kime sesleneceksin? kim duyar seni? la ilahe illa ente sensin ancak ilah başka yok sübhaneke hiç noksanlığın yok eksikliğin yok münezzehsin inni kuntu minez zalimin bize böyle seslen biz de ona hemen cevap verdik onu sıkıntıdan kurtardık. 40 gün bir şey değil. Esas bizi neresi alakadar ediyor? Ve kezaliken'üncil müminîn inananları da böyle kurtaracağız. İnananları da şöyle gününde kurtaracağız. İnananları da <gülüyor> la ilahe illâ ente subhâneke ezekrîle kurtaracağız. Bu hadisin tefsirinde bu ayetin tefsirinde Hadis-i şerif var. Celaledin bile geçiyor ki Celaledin en kısa tefsir o bile bu hadisi almış. Celaledin en kısa. Ne buyuruyor? Ma min mekrubin yed'u bi hada'd illa Sıkıntın var mı? Derdin var mı? Musibetin, belan var mı? Maddi manevi nedense. Hangi dertli bu duayı yapar, yapmaz mutlaka kabul edilecek. Mutlaka söz veriyorum. Çünkü ayette ne diyor? Müminleri de böyle kurtarırız. Biz de müminiz. Kurtulmamamıza hiçbir sebep yok. Ondan sonra Mevla Teala ne buyurdu? 40 gün sonra büyük balığa dedi ki küçük balığı kus. Kusturdu. Küçük balığa de dedi kıyıya yaklaş Yunus Aleyhisselam yüzecek hali mi kaldı? Kıyıya gel Yunus kulumuzu kus. Küçük balık da geldi kustu vücudu pente gibi kıyıya çıktı ot yok ocak yok ne yiyecek ne içecek bir sinekler musalla doldu sinekten kovamıyor ki sen çünkü vücudu pelde pelde tam sineklere göre malzeme sinekler üşüşse var ya nefesini keserler ölür gider gücü bile yok sinek kovma ve embetne aleyh şecerete yaktığın kabak ağacı bitirdik diyor hemen kumsalda bir kabak ağacı diyor bir yetiştirdim kabak ağacının yapraklarına sinek gelmez kabak ağacıyla bir sardım etrafını hiç bir sinek gelmedi e yemek ne olacak? ot yok ocak yok bir keçi gönderdim ona diyor her gün keçi geliyor keçi yemiyor keçinin sütüyle beslendi beslendi kuvvet buldu dedi Ya Rabbi ne yapacaksın bana ne mi yapacağım sana? senin ümmetin kurtuldu Nasıl ya? Mevla senin ümmetini sen terk ettin. Onlar sonra senin kapına geldi, seni bulamadı. 3 gün içinde azap gelmeden, patlamadan tevbe ettiler, iman ettiler. Şimdi seni bekliyorlar. Ya Rabbi bu nasıl bir nimet ya? Yıllar ila adamlara iman ettiremedin. Ve la öyle illa me'ati elbine vü fazla. O zaman düşün. Kaç bin sene evvel rakama var? yüz binden fazla olan ümmetine peygamber olarak hadi git bakalım bir de kalktı geldi o bizim peygamberimiz gelmiş ya bu böyle de hiçbir peygambere nasip olmadı ha ne imtihan oldu ya? ama bir de döndü ümmeti onu kaptı yani maşallah Allah bu zamanın gavurlarına da iman nasip eylesin hidayet nasip eylesin ne diyelim beddua etmeyelim Yusuf Aleyhisselamla Yakup Aleyhisselam ne oldu? Birbirinden ayrı düştü. Kaç sene? 40 sene. Yakub Aleyhisselamın gözü ne oldu? Ağlamaktan. Keroll. Yusuf Aleyhisselamın kıssası meşhurdur. Hepiniz geniş geniş dinlemişsiniz biliyorsunuz. Ne zaman buluştular? Mevlid Allahü Asüfe Aleyhüm. Ashura gününde buluştular. Allah ta bize kayıplarımızı buldursun. Allah da bizi aradıklarımızı getirsin. Amin. Allah Teala bizi bizden alınanlara iade eylesin. Amin. Aşura gecesi günü hürmetine. Amin. Sevdiklerimizle birleştirsin. Amin. Amin. Evet. Bu da mübarek günün fazileti. Mesele çok. Yusuf Aleyhisselam'a da girerse kaç saat. Vefinece Musa Aleyhisselam'ın firavundan ne gün kurtardı? Amin. Aşura günü. Kurtardı. Firavun'un, e bu on tane sayalım ondan sonra farklı şeyler var. وَنَجْجَٓا اِبْرَٰيْمَ ne نَعَرْ İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrud'un ateşinden ne gün kurtardı? Haşhur Aleyhisselam. Hep Muharrem'in onu. E şimdi bizi kurtarmaz mı ya? Onun için bir duası var, bütün bu peygamberlerin kurtuluşunu zikrederek istiyor Mevla'dan. Onu da söyleyeceğim. Mancınağı koydu, üzerinde çırılçıplak soydu, ateş yakıyor kaç aydır, öyle ateş ki havadan geçen kuşu kapıyor alevler oraya atıyor tek çırılçıplak bir insan İbrahim aleyhisselam ne teslimiyet ya Cebrail aleyhisselam geldi ya İbrahim aleykî hâcetûn hey İbrahim bir şey istiyor musun? dedi ne isteyeyim? biz olsak ne isteyeceğim ya sen ne? hala soruyorsun ben yanıyorum ya burada çabuk beni kurtarsana Uçuyorsun, geliyorsun, saniyede gökten yere iniyorsun. Beni mi kurtaramıyorsun? Biz olsak çapçı Atacaklar beni ya, haberin yok mu? İbrahim ne diyor? Emma aileye Senden mi isteyim olacak? Sendense hiçbir şey istemem. Ya benden de işte ben Mevla'ya arz edeceğim. Sen bana söyler misin derdini? Ilmu bi alih habibim bilmiyor mu şimdi ben yanıyorum burada yanacağım biliyor bilmesi benim istememe hacet bırakmıyor ilmi yeter Allahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir yarın kaç kere okulacak yetmiş kere İbrahim aleyhisselam ateşten kurtaran bizi de düşmanlarımızdan kurtaracak bizi de korktuklarımızdan emin kılacak yani onları hep söyleyeceğim şimdi Neyi kaç kere okuyacaksınız? Ne yaptı Mevla ateşi? Kullâya nâr kûn iberden ve selâmen. E ateş soğuk ol. Ateşe soğuk ol buyurduğu zaman dünyada bir ateş kalmadı. Hepsi buz kesecekti. Dünyada ateş bir daha kalmayacak. Mevla buyurdu İbrahim'e? Esenlik ol. Yani serin ol. Hepten soğuk olma bu sefer donar. İndi içerisine. Mancınık fırlattı onu. Bir de baktı ne oldu? Külistan... Günlük. Bazı rivayetlere göre neresi? Bazı rivayetlere göre. Şimdiki Urfa'daki, ilk makam camisindeki balıklı göl. Odunlar balık oldu rivahatte var. O balıklarda da acayip bir hikmet var. Yenmiyor, içirmiyor. Askeriyeden birisi onları yemeye kalktı. Yani dediler yapma bunu sen. Aldı, yakalattı, yedinmedi. Ondan sonra öldü. Mübalıklar da böyle bir bereket söyleniyor. Orada çok kırsalar zikrederler. Ondan sonra ve Fira Fe Hisha Allah Teala Yahudilerden 12.000 bin Yahudi evi sardı İsa Aleyhisselamı göklere kaldırdı. Hangi gün? Aşura gününde. O zaman bundan dolayı bugüne ne isim verildi? aşura günü ismi verildi. Evet. Şimdi oruçlar hakkında biraz konuşalım. Amr ibn-i As, Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet hadis-i şerifte buyurdu, Aşura gününü oruç tutan bir sene tutamadığı nafile oruçların tümünü tutmuş gibi oldu. Maşallah. Onun için niyet edersiniz rahman. Şimdi Kurtuluş günü dedik. İmam Zend-i hak veriyor. Zannediyorum İmam Mutavvi'i'den o diyor diyor ki bir tane esir kafirlerden kaçıyordu tam yakalayacaklarını attıları gördü günlerden de aşura günüydü dedi ki ya Rabbi bugün kurtardığı pe peygamberlerin ben de bunların elinden kurtar Mevla Teala ve Tegattaz Hazretleri onları yavaş etti geri bıraktı. Buna imkanlar halk etti, sebepler yarattı Bu esir kurtuldu. Ondan sonra da aç kaldı çölde. Uyudu. Uykusunda da yedirdi, için doyurdu. Ondan uyandıktan sonra da yemeğe içmeye yıllarca ihtiyacı olmadı. Bunu bütün alimler o devrin alimleri müşahade etti ve rivayet etti. Yani yarınki iki gün bir insan dese ki ya Rabbi peygamberlerin kurtuluş günündeyim. O peygamberlerin hürmetine bu aşura günü hürmetine beni şu derdimden kurtar Allah'ın izniyle kurtaracak ona göre niyet edin inşallahurrahman yine bir esir böyle dua etti ya Rabb beni bu günü hürmetine kurtar ona işkence yapanlar ellerinin bağını çözdüler o arada başka bir işleri çıktı gittiler bu da serbestçe kaçtı geldi Müslüman köylerine kavuştu kaç tane böyle esir kurban olduğum sana Allah'ım Esed zaliminin hapishanelerinde sekiz bin ehli sünnet esir. Sekiz bin. Şu aşura gecesi hürmetine Enbiya'yı kurtardığın gün hürmetine onları kurtarmaz mısın? Ya Rabbena. Muharrem ayı hürmetine canlarını, mallarını, hırzlarını Esed zalimine haram eyle ya Rabbena. Allah'ım 800 bin esir ne demek Allah'ım? Allah'ım ne olur kurtar o el sünnet kardeşlerimizi Allah'ım evet. mübarek gece ve gün ürmetine yalvarıyoruz sana Allah'ım evet. amin ya abber alemin buranın hapishanelerine benzemez ben kaç kere hapishaneye girdim Yaptım çıktım burada zor hapishane zor iş ama esed zındığının elindeki hapishaneler çok daha zordur binlerce on binlerce gasseli filistinli müslüman yahudilerin hapishanelerinde ya Rabbi mübarek gece hürmetine, yarınki gün hürmetine. Kurban olduğum sana Allah ım. Seni Yahudiler aciz bırakamaz. Seni Esed aciz bırakamaz. Seni Avrupa Amerika aciz bırakamaz. Sen Kadir'in mutlaksın ya Rabbi. Ya Rabbi acı onlara ya Rabbi. Ne olur acı ya Rabbi. Muharrem şerif hürmetine acı. Ya Rabbi bir çare yarat ya Rabbi. Bir sebep yarat ya Rabbi. O Yahudi hapishanelerinde boşalt ya Rabbi. Bu Müslümanları kurtar ya Rabbi alem. Kurban olduğum sana Allah'ım. Vallahi ben hapishanelerde bu kadar yıllarca yattım. Kendime bile böyle dua etmedim. Utandım Allah'tan. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum dedim. Ne var? Ekmek var, su var dedim. Namazımı da kılıyorum dedim. Ne yapayım dedim. Ama Suriye'dekilere, Filistin'dekilere, Myanmar'dakilere dayanamıyorum. Doğu Türkistan o çingavuru adamlara çocuklarını bile aldırıyor. Ramazan orucu tutturmuyor, idam ediyor. Geçen bir köyü bombaladı, bütün bir beldeyi 3000 kişi bir anda öldürdü geçenler. Öyle mi için var dünyada öyle gavur yok. Ne yapacağız ya Rabbimler? O Budistler Myanmar'da adamı diri diri etini yiyorlar Müslümanları, çiğ çiğ yiyorlar yamyamlar Hiçbir yardım gidemiyor oraya, hiç yardım da oranın hükümeti Budistler tarafından ancak gönderilebiliyor. Onlara ne kadar yardım gönderip? Türkiye bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Amerika'dan başkası Orhan hükümeti dinlemiyor e Amerika gönderiyor bir şeyler Orhan hükümetine veriyor Orhan'ın hükümeti de Müslümanlara hep ulaştırmıyor öldü kaldı Müslümanlar Bengalleş'te öyle yine bir alimin idam kararı çıkarttılar Mısır'da öyle yüzlerce mübarek insan ehl sünnet adamlar hapishanede bekliyorlar idamlık kesilecek gibi bu dünyada bu ehl sünnetin çektiği nedir çilesi nedir bu Müslümanların derdi nedir ya Rabbi kurtuluşumuz yaklaşmadı mı ya Rabbi, Ya Rabbi eli sünnetin kurtuluşu yaklaşmadı mı Ya Rabbi, Kurban olduğu Muharrem'in gecesinde bu kadar peygamberlerin kurtuluşu bu geceye denk geldi. Yarınki güne denk geldi. Yani günün gecesi bu. İkisi bir. Ya Rabbi arşı aşure günü yarattın. Kürsü aşure günü yarattın. Levh aşure günü yarattın. Kaleme aşure günü yarattın. Cibril'in mikali israfıyla aşure günü yarattın. Gökten rahmetini rahmetine aşure günü indirdin. Ya Rabbi, ilk yağmuru Aşure günü yağdırdı. Kurban oldum sana Allah. Firavun'un 70 bin büyücüsünü Aşure günü helak ettin. Musa aleyhisselam Aşure günü galip ettin. Firavun'u Aşure günü kâr ettin. Nemrut'u Aşure günü helak ettin. Ey kurban olduğum Allah. Im. 12 bin Yahudi'den şerçemi Aşure günü khalas ettin. Yüce Allah'ım, güç sahibi, kuvvet sahibi, izzet sahibi, galibiyet sahibi Allah. Im. Bu, bu, bu, bu kadar sabi var burada yavrular var garipler var sudandan var suriyeden var günahsız çocuklar ana babaları perişan çadırlarda muadir olsun ey kurban olduğum sana Allah onlara acı yarabbel Alemi. Kur'an okuyanlar hürmetine hafızlık yapanlar hürmetine Amin. teheccüd vakti biz horul horul uyurken geceleri senin Kur'an'ını okuyan sabiler hürmetine Allah'ım Allah'ım rahmet eyle bize Allah. ümmetimize acı Allah'ım Vatanımıza, İslam vatanlarına İslami bir hürriyet ver ya Rabbi! Amin. Kafirleri, zalimleri, kahreyle ya Rabbi! ehl Sünnet'e eziyet veren bütün Irak'taki zalimleri de kahreyle ya Rabbi! Müslümanlık diye geçiren sahabenin mezarını kazan, evliyanı, evliyayı kabirden çıkaran zalimleri de kahreyle ya Rabbi! Allah'ın bütün mazlumları helâsı ele! Yar iki gün senin günündür ya Rabbi! Enbiyanın günüdür ya Rabbi! Arşın, kürşün, levhün, kalemin hürmetine! Cibril Mikail ve İsrafil Aleyhisselam hürmetine Gökler yerler hürmetine Allah'ın bu kadar yarattığı mahlukatında koyduğun hikmetler hürmetine Allah'ım sen Müslümanları halasayla ya Rabbi Amin. Kafir zalimleri parça parça Amin. Onlara destek olan haçlı ittifaklarını mahveyle iptal Amin. Güçlerini aralarında iptal Allah'ın maddi imkanlarını perişan Amin. Birbirleri aralandaki destekleri iptal eyle Amin Güç birliklerini aralarında ve el kainat benimle kıyamet kıyamet gününe kadar Yahudi Nasara'nın arasına ve Yahudi fırkalarının arasına düşmanlık ve nefret ve buğuz soktum ayetini tahkik ile. Küllama atvau nara lil harbi atfa Allah. Küllama evqadu nara lil harbi atfa Allah. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun. Ne zaman harp ateşi tutuştursalar Allah o ateşi söndürdü. Bu ayete sığınamazlar edip bu ateşleri de söndürüyor hanım bil. Ve dedi hanım bu galip azizalim la ilaha illallah kıyamet. Men yesumuhum şu el Sen Kur'an'da buyuruyorsun. Vaadine kulfetmezsin. Sözünde sadıksın. Es takul için. Ve men estakumilllah haditha. Benden doğru haber veren kim vardır buyuruyorsun. Sana kurban olduğum Allah'a. Sen yemin ediyorsun. Te'kid ediyorsun. Kasem buyuruyorsun. Kıyamet gününe kadar ...Yahudilerin üzerine en ağır ve feci azapları yapacakları musallat edeceğim. Allah'ım Beni İsrail kudurdu Ya Rabbi. Beni İsrail, Filistin'in Gazze'yi hapishaneye çevirdi Ya Rabbi. Milleti açsızsız, ilaçsız bıraktı Ya Rabbi. Çoluk çocuğu üzeri camilere bomba yağdırıyor Ya Rabbi. Bizim buradaki sınırdaki PKK'ları kudurtuyor Ya Rabbi. Büyük İsrail projesi için burada Türkiye'yi böldürmek istiyor Ya Rabbi. Doğuda bu kadar Kürt Müslüman kardeşlerimiz perişan oldu. Meraları, mezraları, evleri, ocakları perişan oldu ya Rabbi. Çoluk çocukları kaçırılıyor ya Rabbi. Kızları 10 yaşında, 15 yaşında yavruları kızları ellerinden alınıyor. daha götürülüyor ya Rabbi. Tecavüz ediliyor ya Rabbi. Bu kadar Müslüman perişan oldu Doğuda. Kurban olduğum sana yetmez mi bizim çilemiz ya Rabbi? Yetmez mi bizim bu Müslümanların derdi? Kurban olduğum sana Allah'ım. Şu Yahudi'ye ne zaman göndereceğim vadini ya Rabbi? Aşura gecesi hürmetine, Aşura günü hürmetine. Bunların gücünü alacak, başına bela olacak. Bu Ortadoğu büyük projeyi bozacak. Bu PKK'dan bu Türk vatanını, İslam vatanını, yurdunu kurtaracak. Doğudaki Kürt Müslüman kardeşlerimizi bunların işkencesinden kurtaracakları. Bu Yahudi'nin bunların başına musallat eyle ya Rabbi. <Gülüyor> Ya Rabbi ya Allah, ya Allah ya Allah, ya hayu ya Kayyub ya bizi asmawati ve la, ya da gelali ve ikram, ya da gelali ve ikram, ya da gelali ve ikram. O sallallahu ala ala ve ala siedina maulana Muhammed ve ala Ali ve sahibi aslama teslimen kethira. Allahum habibin olashtir ya Rabbi. Salavatlar hürmetine ya Rabbi. Let deyleme bizi ya Rabbi. Ehli bir tatizeni ilhakir Ferişaneyle esedin düştüğünü gördüğümüz yıl ile Mısır'da Müslümanların kurtulduğunu gördüğümüz yıl ile Doğu Türkistan'a kimse yardım edemiyor. Allahım sen Çin kavurundan daha güçlüsün Allahım. O Çin kavurunu da bertaraf eyle. Amin. Doğu Türkistan'a özgürlük nasibeyle Myanmar'dakileri Mayanmar'dakileri kurtar ya Rabbi. Amin. Suriye'dekileri kurtar ya Rabbi. Amin. Irak'taki Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Bizi de vatanımızda kurtar ya Rabbi. Amin amin amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlana Muhammed ve alâli aleyhi sahib teslimen kethîrâ. Velhamdülillâhe rabbil Amin. Redd olmaz. Allah'ın ayetlerine dayanarak dua ettik. Allah'ın sözü bozulmaz. Bunlar olacak bunlar. Allah söz verdi, yemin etti Allah. Söndüreceğim ateşlerini buyurdu Allah. Durduracağım güçlerini buyurdu Allah Celle Celal. Sen Allah'sın. Enneke ente Allah, la ilahe illante'l vahidü'l ehadü'l Senden başka ilah yok. Teksin, birsin, sametsin. Doğmadın, doğurmadın. Eşin benzeri yok. İsmi azam hürmetine kabul eyle Allah. Ay. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Amin, Allah. Amin Allah. Şimdi mübarek yarınki günle ilgili vazifelerimizle ilgili madde madde kısaca zikredeyim. Orucunun faziletini zaten biliyorsunuz kainatın efendisinin emri var. Zaten o emir bize yeter ama müjde çok. Aşure günü oruç tutana İbn Abbas'tan rivati on bin melek sevabı 10.000 haç ve ömre yapan sevabı, 10.000 şehit sevabı, Allah Allah, yarınki mübarek günde oruç tutanlara verilen faziletlerden bahsediyorum. Tabii birçok ad şerif, oruç tutmanın faziletleri hakkında bunlar size yetmesi lazımdır. Birçok hadis-i şerifte bu 10.000 melek sevabı. Evet. 60 yıllık ibadet sevabı. O 1.000 evet. şehit sevabı. Allah Allah. 7 kat sema ehlinin sevabı sayılıyor, sayılıyor, sayılıyor. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından 1.000 köle azat etme sevabı. Cennette 70.000 köşk kendisi için kaydediliyor. Ve Allah canını cehenneme haram kılıyor. Cümlemizi haram eylesin. Amin. Amin. Onun için, Mubarek günün orucuna niyet edenlere bu müjdeler var. Mümkünse tutan inşallah, sağlığınız, gücünüz yerindeyse, Ramazanı tutabiliyorsanız tutun. Ama bugün tutmadıysanız, yarını tek tutmayın, bir gün daha ekleyin diyoruz. Şimdi, Mubarek gecenin namazı, ve yarık günün namazları, Dört rekat bu gece namaz kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha 50 kere Kul dokunuyor. okunuyor. Kul arasında besmele yok. Namazda olduğu için. Namazda besmele olmadan tekrar ediliyor. 50 kere İhlas okunursa 50 sene geçmiş günahı olsa safhedilir. 50 sene gelecek günah olsa safhedilir. Allah Teala ona cennette ve melekâla en yüksek cemaat melek cemaatinin arasında nurdan yapılmış bin tane minber bina eder bin tane minber bina eder minber böyle imamın hutbeye çıktığı yer gibi nurdan Allah cümlemize nasip eylesin Amen. bu 4 rekat namaz her rekatta bir fatiha 50 kere ihlas kılar mısınız inşallah? inşallah bu kolay bir daha var bu gece için bu gece o, o gücüm yok yarın da kılabilir bu gündüzde de var her rekatta bir fatiha Üç İhlas Kolay mı? Bu çok kolay ama Yüz rekat <gülüyor> İşinize geleni seçin artık Yalnız bu mübarek namazın ne fazileti var? Diyor ki Bu namazı kılarsa Peşinden Subhanallah ve Elhamdülillah yetmiş kere zikrediliyor Bu namazı kılan kişi öldüğü zaman Kabri Misk ve Amber'le doluyor ''Kabrine konan herkesin tüyleri bozulur, derileri dağılır, çürür, bu kimse kabre konduğu zaman aşure gününde gecesine kılarsa tüyü bile bozulmaz mezarında kalır.'' diyor. Allah Teala muhafaza eylesin. ''Kabrinden çıkartıldığı zaman yüzü dolunay gecesi gibi nurlu çıkar, kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete götürülür.'' diyor. Bu yüz rekat da iyiymiş ya. Üç ihlas. Gündüz olursa dörtte selam verin. Gece kılarsanız sünnet ikide selam verin. Evet. Aşure günü namazları. Yarın sabah güneş doğduktan sonra gusül abdesti alınıyor. Yeni elbiseler giyiniliyor. Bir avuç su alınıp onunla başını sıvazlanıyor. Sonra bir satır bu dua okunuyor. Bir kere yarınki günün vazifelerini anlatıyorum. Ondan sonra namazı var iki rekat kılınıyor fatihadan sonra ayetel kürsi okunuyor ikinci rekatta işrak vakti bu namaz fatihadan sonra huvallahüllezih haşr suresinin sonu huvallahüllezih okunuyor ondan sonra namazdan sonra bir dua var nasıl bir dua biliyor musunuz? üç satır ne diyor biliyor musunuz? arapçası da var, türkçesi yarabb biliyor bugün İlk yarattıklarını bugün yarattı. Son yarattıklarını bugün yaratacaksın. Kıyamet ne gün kopacak? He? Kıyamet aşure günü kopacak. Evet. Ya Rabbi bugün velilerine, peygamberlerine, safilerine, seçkin dostlarına verdiğin sevapların, kerametlerin, ikramların hepsinden, en iyilerinin hepsinden bana da hisse ver ya Rabbi diyor. Hem de ne diyor biliyor musun? Muhammed sallallahu aleyhi ve ehli beytinin hakkı için diyor. 13'ün bu duayı yapan yarı günde 3 satır demin dediğim gusül alacak. Öbür duayı bir kere okuyor. Sonra iki rekat namaz kılıyor. Bir Fatiha, El Kürsi birinci rekat. Bir Fatiha, El Allahu'lazi rekat. Peşinden de 3 satır bu dua. Hocam ben ben Allahu'lazi bilmiyorum. Kulü Allah kursun o zaman. ikinci rekatta kulü Allah Bilmediğin bir şeyin yerine mutlaka ne okunuyor o zaman? Kulü Allah okunabiliyor. Bu duayı yapacaksın. Evet, İmam-ı Eczhuri'yi naklediyor, Aşure günü, kaç rekat kılacak, dört rekat yarınki gün, bir Fatiha on beş kulu bir Fatiha, bir rivayet on beş, bir rivayet on bir vardır, bu kişinin günahlarını mağfiret eder, ona nurdan bin berler inşa eder, Aşure gün, iki rekat daha Allah rızasını aşure gününü ihyâ için kılarsa Bütün sıttıkların amellerini yaparak Allah'a yaklaşmış gibi Mevla Teala kendisine Muamele eder Evet Burada bir hacet namazı var Onun biraz tarifi Uzundur Aklınızda kalmayabilir Burada ne diyor biliyor musunuz Bu namaz altı rekattır Tek selamla kılınıyor fakat bu namazın tarifi var. Hangi sureler okunacak? Peşinden duası var. Bunu yaparsa, ne istiyorsa bu kişiyi sonunda secdeye varıyor. Secdede ne isterse Allah'tan ama ne isterse istesin kabul oluyor. Aşure günü az. Bu namazı tarif etmeyeyim. Aklınızda kalmayabilir. Okursunuz. Meraklı olanlar kılar. Ben nasip olduysa inşallah niyet ettim. Kılacağım inşallah. Benim de derdim çok. Kendi dertlerime kılacağım. Ne yapayım? Hep size, size, size mübarek adam. Kendi derdim de çoğaldı yani. Benim derdimin düzelmesi kime yarar? He, ben rahatlansam size faydam olur inşallah. Ondan sonra benim dört numarada başka bir namaz var. Kul haklarından, helallık alamadığın haklardan kurtulmak için. Şimdi aşure günü yetmiş kere ne okunuyor? Bakın. Bir sene Allah'ın izniyle ecel gelmedikçe ölümden korunmak için önce 70 kere hasbi Allah e ve ni'am el vekil, ni'am mevla, 70 kereden sonra yedi kere Subhanallah mil el mizani ve munteel ilmi ve mablağır ızza ve zinat el arşi la la devam ediyor. 4 satırlık bir duanıdır. ...bu mübarek dua... ...kaç kere okunacak? 7 kere. Allah kaç kere? 70 kere. Peşinden bu tesbihler... ...7 kere. O sene ölmez... ...eceli geldiyse okumaya muvaffak... ...olmaz. İnşallah biz muvaffak oluruz. Şahabettin Sure verdiği Hazretlerinin... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...Hamdülillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Bu mübarek duayı da... ...o gün üç kere okuyan kişi bunların hepsi beş dakika sürmez bu dediklerim o sene ölmekten emin olur çünkü eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz ne demek bu şekilde yedi okuyacağım diye altı okur üç derken iki okur bu şekilde yani tam anlatılan şekilde okumak nasip olmaz Ha, bir de şunu söyleyeyim beş vakit namaz kılıyor musun ara sıra Ara sıra kılıyorsan bu duaların hiçbir tesiri olmaz. Yarın tövbe edeceksin. 5 vakit namazı bir daha bırakmayacağına Allah'a söz vereceksin ki bunlardan faydalanasın. 5 vakit namaz dü düzgün kılmayanın hiçbir duası kabul olmaz. Bunu garanti söylüyorum sana. Bugüne kadar gördüğüm bütün eserlerde böyle gördüm. Şimdi gelelim. Aşure günü imkan dahilinde 25 haslet işlenecek. Her birinden on dakika olsa yirmi beş. Kaç? iki saat daha buradayız. Durur musunuz? He? Korkmuyor musunuz ya hiç? Tamam o zaman. Yok ya korkmayın barak adam. Her birini ikişer dakika söyleyeceğim ikişer dakika. Kısa kısa. Çünkü gece ibadetlerimiz var gideceğiz namazlar var. Sahur var. He? Ben tutamıyorum ben ramazan da tutamıyorum. Hep de ağır hastayım, insülinlerle duruyor mu acaba? Tutanlardan sevap bana gelir mi? <gülüyor> He? Epey adama tutturuyorum herhalde. elhamdülillah. He i̇nşallah. Aşure günü en çok ne yapılacak? Tevbe istiğfar. Neden? Hadis sahih. Bazı kullarının tevbesini kabul edecek. Onlardan oluruz inşallah. Bakın, bu istiğfarı bir adam 27 kere yapsa, bir rivatim beş, bir rivatim 27. Nasıl oluyor o adamın durum biliyor musun? Onun hürmetine, kendisine bu istilfarı yaptığı için çoluk çocuğuna, hanımına, bulunduğu mahalleye hatta bulunduğu şehre bile bela gelmez diyor. Yen 25 kere. Estağfirullah Uzun mu? 25 kere veya 27 kere. Bu istilfarı her gün yapmak lazım da alimler, veliler bunu vasiyet ediyorlar. Bir memleketi bile kurtarıyor bu bir kişi devam etse buna. Ya? Yarın yapalım inşallah. Farz namazlar dışında nafile namaz kılmak. Tarif ettik mi? Ettik. Oruç tutmak üçüncü madde. Anlattık mı? Anlattık. Sıla-i Rahim. Akraba'yı arayıp sormak. Özellikle ilişkinizi kestiğiniz aranızda nanelik olanları siz başlatın. Siz başlatın. Ecriniz büyük olacak inşallah. Telefon edin. Mesaj ayıp olur ya. Telefon edin. Nasılsın iyiymiş Halledir sorun. Yakınsa gidin. Her kim akrabasıyla ilişkiyi kesmiş iken, Aşure günü onu yeniden tesis ederse Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselamın sevabından hissedar olur. Peygamberlerle cennette bu iki peygamberle olduğu gibi komşu olur. sıla Rahim, akraba ziyaret. Efendim sallallahu aleyhi böyle yapıyor, peygamberlerle böyle komşu olur iki parmak. Sadaka vermek. Ya. Aşure günü kim sadaka verirse, bir sene boyunca veremediği sadakaların tümünü ödemiş olur. Uhud da miktarınca sevap olur, kıyamet gününde mizanında bulunur. Rey memleketinde bir kadı vardı. Ashure günü ondan birisi sadaka istedi, o vermedi, kovdu. Bir Hristiyan gördü. O Hristiyan gel dedi, ben vereyim, verdi. O gece O Kadı Efendi'ye bu 800-900 senelerdeki kitaplarda yazıyor bu. O Kadı Efendi rüyasında cennette köşkler gördü. İki tane saray gördü. Ya Rabbi bunlar kime nasip olacak derken nida geldi. O fakire sadaka verseydin, aşure gül sana nasip olacaktı. Ama kaçırdın, o nasraniye nasip oldu. o nasrani hristiyan nasıl cennette saray olur? Uyandı, panikle uyandı. O hristiyanı gitti buldu. Dedi ki, dün ne kadar sadaka vermiştin, ben sana onu geri vereyim. Sevabını bana iade. Ben öyle enayi miyim, avanak mıyım dedi. Bana dün dedi iman nasip oldu o imanla İslam ile beraber o gari bana haşure günü yardım ettiğim için sadaka verdiğim için Allah bana iman nasip etti o senin gördüğün iki sarayı ben de gördüm dedi ben verir miyim sana dedi enayi miyim dedi hey gidi kata efendi kocaman kavuk koymuşsun kafana ama orada bir haşure günü bir Hristiyan İslam'a döndü de sen orada köşkleri sarayları kaçırdın ilimle de olmuyor bu işler amelle oluyor bu işler tamam mı kardeş evet Mısır'da elbisesinden başka bir şey olmayan garip bir adam. Efendim, Aşure günü gitti nereye? Amr İbn As Camisi'ne. Amr İbn As Camisi nerede? Söyle bakayım. He? Orada çok büyük bir cami, ha? duaların kabul olduğu cami, bir kuyu var. Kuyuyla kapının arasında ben oturdum öyle bir kere. Kahire'de. Mısır, Kahire'de Amr İbn Haz hazretlerinin camisi var. Bazı rivayetlerde kendi de mihrabın solunda orada gömülü. Büyük fitneler oldu, mezarı onun için çok açık etmiyorlar. Şimdi, orada zat sabah namaza geldi, kadınlar da orada camiye hiç sokulmuyor o zaman. Bir tek aşure günü ziyarete giriyorlar. Adamın da üzerinde elbisesinden başka bir şey yok, gariban. Bir kadın geldi dilenci dedi Allah için Aşure günü Metin'e bir şey ver. Ya dedi hiçbir şeyim yok bir elbisem var. Ama bekle dedi namazlarımı ibadetlerimi bitireyim. Eve gideceğim. Benim peşime gel. Çünkü şimdi elbiseyi verse tonsuz kalacak. Dedi el, eve gel. Bu elbiseyi vereyim ne yapıyorsun? Kadın peşine kadar geldik. İçeri girdi, üzerine çıkarttı, elini uzatarak kapıdan verdi. Ondan sonra o mübarek zat o gece rüyasında cenneti gördü, bir huri gördü, şaşırdı, sen kimsin? Ben cennetteki Aşura isimli zevcenimdi. Seni bekliyorum, diye O verdiğin sadaka ile cenneti kazandın, vesaire vesaire. Adamcağız bir rüyadan uyandı, evin içi cennet kokuları, miski amber dolmuş. Koku nereden geliyor, belli değil. Allah Allah. Dedi ki, ya Rabbi, bu rüya hak ise. Bu rüya hak ise, bana sen gösteriyorsun. Rüyayı gösteren de melekler. Bu rüya hak ise, ben bu dünyayı daha neyleyim? Şu anda ruhumu kabzeyle dedi, o anda vefat etti. Ne adamlar varmış be! Neler görmüşler, dünyada cennete girmişler be! Kokuları almışlar, yemişler, içmişler. Biz ahirette bile gireceğimiz belli değil. Sadaka, sadaka, sadaka. Aşure gecesinin yardımı, gününün yardımı başka şeye benzemez. Gusül abdesti almak, i̇bn Abbas'tan rivayet. Her kim aşure günü gusül abdesti alırsa ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Alacağız mı inşallah? <gülüyor> aşure günü gusül abdesti alan anasının doğurduğu gün gibi günahlardan arınmış olur. Sürme çekmek. Aşure günü ismit sürmesiyle, ismit bir markadır. Ben o zaman getirmiştim size söylemiş miydim bilmiyorum. Aleyküm bil ismini basar hadis-i şerif sahittir sürme budur ondan sonra bir âlimi ziyaret etmek her kim aşure günü bir ilim meclisine gelirse geldiniz mi gecesi Allah'a zikredendiğin bulunduğu yere giderse orada bir an bile oturursa cennete girdirmeyi Allah söz veriyor Allah'ın izniyle aşure gününün bereketi hürmeti ondan sonra Hasta ziyaret etmek, kim haşure günü bir hasta ziyaret ederse bütün Adem oğullarının hastalığını ziyaret etmiş sevabı alır. Yetim başı sıvazlamak. Varsa bir yetim talebe ben hazırlayın ya. Yetim talebe bulun yetim. Mübarek ben nerede bulacağım yarın evden çıkamıyorum ya. Öyle yetim olmaz. Bizim rahmetli bir tane dede vardı yaşlı, ben yetimim bana iyi bakın. Ya gelmişsin 80 yaşına yetim nasıl olacak abi? Mübarek oda vefat etti. İbni Kemal Paşa'yı beklerdi kabrini. kabr Nur olsun. Amin. <gülüyor> Aşura günü bir yetimin başını sıvazlayana her tüyünün karşılığı cennette bir ağaç dikilir. O ağacın üzerinde takılar ve ziynetlerin sayısını ancak Allah bilir. Yetim başı sıvazlamak. Çoluk çocuğa bolluk yapmak. Bu hadis çok önemli. İmam Beyhek'i de zikrediyor. Yarın hanıma biraz para verirseniz Gücünüz nispetinde işte bir şeyler alsın, aşürelik malzeme falan veyahut yiyecek içecek bir şey alsın. Çoluk çocuğa bir açlık verirseniz, hanımıza evinize bolluk yaparsanız men vesse alâ elîye maşura ve Geri kalan bir sene bolluk göreceksiniz. Allah söz vermiş, hadisine Rasulullah bildirmiş. Alimler diyorlar ki Süfyan İbni Uyeyne büyük zattır biz bunu elli senedir denedik, her aşure günü çoluk çocuğa haçlık verdik, evde bir alışveriş bolluk yaptık, elli senedir evimizde darlık görmedik. Yarın çoluk çocuğunuza genişlik yapın, çoğunuzda geçim darlığı var, bir sene görmeyeceksiniz inşallah. Geldik, on ikinci madde, hızlı gidiyoruz değil mi? Bir kişiye su içirmek, aşure günü bir yudum su içirse, allah Teala'ya ömrü boyu isyan etmemiş gibi sayılır. Yani tabi oruçluysa başka fakirlere, çoluk çocuğa su, su hediyesi yapılabilir, akşam iftarda da iftarlık dağıtılabilir su. Tırnak kesmek, sünnetlerden. Bir mü'mine iftar vermek, aşure günü, aşure gecesi yani yarın gece bir mü'mine oruç açtırsa, bütün ümmeti Muhammed'i yemek yedirmiş gibi olur sallallahu aleyhi ve sellem karnını doyurmuş gibi olur bin kere kulüvallah okumak aşure günü bin kere kulüvallah okusa allah Teala ona rahmet nazarıyla bakar ve okuşu sıttıklardan yazar bin kulüvallah bile okunabilecek şey ama günler de çok kısaldı, e, akşam beş buçağa düştü en az on müslümana selam vermek e ben evdeyim ne yapacağım o zaman Gideceksin geleceksin 10 kere selam vereceksin aynı kişiye. Ne yapacaksın? Hanıma selam vereceksin. Yolunu kaybetmişe yol gösterse Allah kalbini nurla doldurur. Sinirine hakim olmak. Aşure günü sinirlendin bir şeye, yarın bir sinirlendir. Hem de oruç tutarken sizde sinir bol oluyor. Allah için sizi birisi sinirlendirse de aşure günü sinirini bastırır da ona dalaşmazsa Allah Teala onu kendisinden razı olanlardan yazar. İslam ehlinin arasını sulh etmek dargınları barıştırmak bir Müslümanın cenazesine katılmak Müslümanlara güler yüzle musafa etmek böyle güler yüzle musafa etmek bunlar da sünnetlerdendir ve faziletlerdendir yolda bir taş gördün taşı kaldırmak vesaire vesaire 23. madde bir sene boyunca hasta olmamak için bir miktar gül suyu marka adı vermeyeyim ama siz bilirsiniz hakiki gül suyu olsun bir miktar gül suyunun her birinin başında besmele çekilip suya bakılarak yedi fatiha okunacak bir miktar gül suyu alıyorsun bardağa koyuyorsun bardağa böyle bakıyorsun okurken böyle sağa sola bakmıyorsun bardağa bakıyorsun bardağa bakarken bir tane başta o çekiyorsun sonra her birinin arasında besmeleyle kaç fatiha okuyorsun yedi fatiha okuyorsun Ondan sonra o gül suyunu başına, yüzüne, boyunlarına sürüyorsun. Bir daha seneye kadar hastalık, illet ve dert görmez Ebu Lüsür Abidin Hazretleri diyor ki denenmiş bütün alimler tarafından böylece görülmüştür. Bir sene hasta olmamak için inşallah. Seneye konuşuruz yine inşallah. Nasıl geçti bu sene? He? Aşure günü 100 kere Adet kürsi, kürsü, kere ihlas okuduktan sonra Ölmüş anne babası için duacı olursa ana babası Müslümansa garanti af oldu. Ana babası gavur bile olsa azabı hafifler diyor. Yahu gavurun bile azabı hafiflerse ya anam babam Müslümansa ne olur? Ya öldü benim anam gitti işte. Tabirinde azabı yoktur inşallah ama. Belli olmaz bu ahiret meselesi. Yapabilsek ne güzel olur. Allah nasip etsin. Hediye edelim inşallah. Aşura çorbası pişirmek Sünnet midir? Aşura çorbası nereden çıktı? Nuh Aleyhisselam altı ay denizde kaldı mı? Recep ayında bindiler, Muharrem ayında indiler. Aşura günü gemiden indiler. El-Mevridül Azm isimli eserde Nuh Aleyhisselam cüdidana yerleşince اِجْمَعُ مَا مَعْكُمْ Ne kadar azığınız kaldıysa hani binmeden azık toplamıştılar, gemiye koymuştular. Azığınızı bir araya getirin, buyurdu. Bunun üzerine biri bir avuç arpa. Bunlar mutlaka çorbaya konacak. Geri kalan size kalmış. Siz de hakikaten aşureyi, aşureden beter çorbaya çevirdiniz ya. İnciri koyuyorsunuz, kayısıyı koyuyorsunuz, portakalı koyuyorsunuz, narı da üstüne koyuyorsunuz, fındığı da üstüne koyuyorsunuz. Kardeşim bu ne oldu? Biraz da gariban işi yapın ya. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Ama bu yazılanlar olacak. Hanımlar dinliyor. Bir kısmı ne getirdi? Bir avuç arpa. Bir kısmı getirdi. Bir başkası buğday. Buğday olacak. Arpa olacak. Arpa hiç duymadım ben. Ya koyuyorlar mı arpa? Ha bak sünnete uymuyor. Bir diğerine getirmiş bakla. Bakla ne iş ya? Bakla dediği bakla giller meselesi. Yani nohut olur, fasulye olur. Onlar konuyor zaten. Biri de ne getirmiş? Mercimek. Mercimeğe yetmiş peygamber bereket duası yapmıştır. Tadını bozar diye korksanız bile bir az mercimek atın. Ya çorba pişirmeyi de ben öğreteceğim arkadaş ya. Yani yemek tarifine çevirttiniz ya. Bir programa katılayım bari belki birkaç kuruş verirler ya. Çorbacılıktan. Mübarek, kitap okumuyorsunuz, dergi okumuyorsunuz, ilim okumuyorsunuz, ne yapacağım ben sizden kardeşim ya, yemeği de ben tanrım. Nuh Aleyhisselam buyurdu ki, Utbuhuha cemiyen fekad hunnitun bis selame Bunların hepsini birbirine katın, birlikte pişirin, kafirleri boğan tufandan kurtulma şerefine erdiniz. Selamet olsun, size selam olsun, gününüz mübarek olsun, çorbanız mübarek olsun dedi. Onun için Müslümanlar, aşure günü aşure pişirler, aşure pişirirken de içine ne koyarlar? Hububat. Hububat koyarlar. O hububat da işte bugün bile devam ediyor. Çünkü Nuh Aleyhisselam'dan kal Nuh Aleyhisselam o çorbaya bereket duası yapmış. Ama ne gün pişirilmesi uygun? Yarın. Şimdi ne zaman pişiriyorlar? Bir hafta sonra, iki hafta sonra, Muharrem'in başında. Yok. Esas sünnet olan ne gün pişirilmesidir? Yarın. Konu komşuya da ne olacak? dağıtılacak. Fakir bu karaya da dağıtılacak inşallah. Bu da bereketli bir amel. Şimdi efendi kardeşlerim, tabi bizi en çok aşure günüyle ilgili özen, üzen olaylardan bir de nedir? Hazreti Hüseyin Efendimizin aşura günü Kerbela'da şehit edilmesidir. Yani Allah Teala öyle büyük bir gün ki aşure günü Habibi'nin, sevgilisinin en sevdiği rayhanesine, cennet gençlerinin efendisine şehit olmayı hangi gün nasip etmiş? Aşure gün nasip etmiş. Ama ona ne kadar büyükse, onu şehit edenler için de o kadar büyük bir beladır. Onun üçündür ki, o Yezid'in adamlarına, o İbn-i Ziyadlara, o yetmiş tane Ehl-i Beyti sabi Sübyan'ı, kainatın efendisinin torunlarını, ırmağın önünde yakınında ırmağa göndermeyip aç susuz bırakanlara bir daha lanetler okuyoruz. Allah kabirlerini ateş doldursun. Amin. Allah kabirlerini ateş doldursun. Amin. Allah Celle Çaluhu Celle Celal onlara rahmetiyle muamele etmesin. Amin. Onlara lanetiyle muamele etsin. Amin. Onlara destek olanları da bu bedduaya ilhak etsin. Amin. Onlara yardım etmeyip orada toplanıp bitişip de Bugün hala Irak'ta ateş, kanın durmamasının sebebi İnni qatilün. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ben Zekeriyaoğlu Yahya'nın kanına 70 bin kişiyi katlettirdim Senin torunun Hüseyin'in kanına 70 bin kere 70 bin katlettireceğim ve öcünü alacağım, intikamını alacağım Hakim müstedrekler vaat ediyor hadis-i şerifi hadis-i kutsu olarak ve 4 milyar 900 milyon ediyor bu rakam hala o günden bugüne devam ediyor, demek tamamlanmamış ki Irak topraklarında kan durmuyor. Ne uğursuzluk ya! Hey, gidi tercihü ümmetün katelet nebiye katelet Hüseyna şeha, şefaate ceddiha yevmel kıyâme Hüseyin'i şehit eden bir ümmet, kıyamet günü dedesinin şa, şefaatini nasıl bekleyebilir? Ya Rabbi sen şahit ol! Bu millet şahit olsun. Ve şahit tutuyoruz. Biz Hz. Hüseyin'in ölümünden razı değiliz. Biz onu öldürenlerden razı değiliz. Biz onlara rahmet okumuyoruz. Biz onlara lanet okuyoruz. Allah kabirlerini ateş doldursun. Amin. Bize şefaatinin nasip beyle. Hz. Hüseyin Efendimiz'i mübarek başı Kahire'de kaç defa ziyarete gittik. Efendim ya ya ya ya ne büyük bir efendim musibet ve bela ama Hz. Hüseyin efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. Önceden bir toprak Cibril getirdi. Nedir bu Cibril? Kerbela toprağıdır. Bu toprak kana boyandığı zaman torunun Hüseyin şehit edilecek. Onu Ümmü Seleme annemize verdi. Onun çok yaşayacağını bildi. Hepsinin çok uzun ömürlü. De buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bu toprağı sakla, bu camın içindeki toprak kana boyanırsa, anla ki Hüseyin şehit olmuş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ağladı. Senin en sevdiğin torunun Hazreti Hüseyin kucağındaydı, Cibril geldi toprağa getirdi. Onu çok mu seviyorsun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seviyorum çok seviyorum ama onun senin ümmetinden bazıları şehit edecekler, haber verdi. Hazreti Ali Efendimiz oradan geçerken bir gece, Kerbela'dan geçerken buyurdu ki tek tek yerlerini gösterdi. Ehli Beyt'in delikanlıları gençleri burada şehit olacaklar, kanları burada dökü dökülecek, develeri burada çökecek dedi allah Teala önceden haber verdi, bildirdi. Ümmü Seleme annemiz kimsenin haberi yok. Ta Medine'ye haber bir ayda zor gelir. Ümmü Seleme annemiz ne dedi? Hüseyin şehit oldu dedi. Çünkü neden? Camdaki toprak kana boyandı. Allah kana boyayanların kendi mezarlarını kana boyasın. allah Teala onlara rahmet göstermesin. Amin. allah Teala Hz. Hüseyin için üzülen, ona rahmet okuyan onun hakkında Rabb'i Allah diyen, ona dua eden, onun hakkında evet duacı olan hediyeler gönderen bu gece ve yarın bir yasin Şerif, Hediye Hazreti Hüseyin ve oradaki 70 şehidimize okuyalım inşallah. Onları analım inşallah. Şiialar gibi zincire vurarak kendimizi anmak olmaz. Kendimizden kan çıkartarak iş olmaz. Bugün matem günüdür. işe gitme, güce gitme, yemek yeme diye İslam'da matem yoktur. İslam'da matem olsa Rasulullah vefat ettiği gün ma'teme alâiktir. aittir. içindir ki biz ne yapacağız? Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'i anacağız ve onların ruhuna hediyeler göndereceğiz. Mesela bir sadaka verseniz bir fakire, Hz. Hüseyin'in ruhuna gönderseniz, Rasulullah memnun olur mu acaba? He? Bir kurban kesseniz, fakirlere dağıtsanız, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhuna gönderseniz, hayır olur mu acaba? matemel üzüm yok Hayır yapalım Hayır göreceğiz inşallah İslam'da matem yok yaz bile üç gün üç günden sonra helal değil gündür ki biz onları yad ediyoruz anıyoruz hatırlıyoruz unutmuyoruz unutturmuyoruz ve unutturmayacağız yarı ki gün onların ruhuna da hediyeler yapalım inşallah e, dualar yapalım unutmayalım Rahman. Evet şimdi e, zaten genel manada dualar oldu kısa bir dua yapayım Efendim. duadan sonra biraz salavat-ı şerifeler okuruz inşaallahu rahman ee, böylece e, sizlerle ayrılırız, sizleri de bizi de ibadete vakit ayırmak üzere Allah'a emanet ederiz amin subhani rabbi el aleyhi le alel rabbil alemin salatu vesselam ala seyyidil murselin muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in Allahümme inna neselükel <gülüyor> cenneh نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ فَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ مِنْ قَبْلِ مَعْمَلٍ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَمَا قَرُبَ إِلَيْهَا مِنْ قَبْلِ sallallahu teala aleyhi ve sellem bentel müstehânü aleykel belâ velâ havle velâ kuvvete illâ millâ ilâ Unutmuşken söyleyelim bak bu duayı demedik bu dua bütün peygamberlerin kurtuluş duası Arapça Türkçesi de altına yazılmış bunu okuyan kişi kalbinde bir niyet tutacak bir dilek tutacak hangi sıkıntısı var hangi belası varsa Ey Adem Aleyhisselam'ın tevbesini aşure günü kabul eder. Ey aşure günü İdris Aleyhisselam'ın semalara ref eden Ey Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cudi Dağı'na yerleştiren sayıyor, sayıyor, sayıyor ne sıkıntım varsa niyet ediyor, sıkıntımı gider belaları, kötülükleri başımdan defet. çok muazzam salavatlar, isim şerifler bir kere bu duayı okuyor altında da bir dua var dünyanın, ahiretin, saadetini, selametini, güzel akıbetini, mutluluğunu ihsan et diye o da yetmiş kere bir satır bu duaları yapan adam bir sene bela görmeyecek inşallah unutmayalım inşallah. Allah inna neseluke min hayri kulli ajli va ajli ma'limna min ve ma lam na'lem. Na'udubike min el kulli ajli ve ma lam na'lem. Allahumma ma kadayte lana min qada'i fe ja'al akibetehu rusheda. Allahumma rabbena atina min ladunke rahmeteh heyyi lana min emrina nurana waghfir lana innaka şey'in kadir. Ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahim. yapanlara keskin zekalar efcani. Evlerinde huzursuzluk olanlara, ev, İslam huzuru nasip eyle. Mahkemesi olanlara hayırlı beraatler nasip eyle. Hastalara olanlara acil şifalar nasip eyle. Kendileri hasta olanlara de, devalar halka eyle. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Askere giden yavrularımı sana emanet, muhafaza eyle. PKK'nın hedeflerine onları maruz etme ya Rabbi. Sen bu zalim, bu kafir, bu zındık PKK'nın bütün ya Rabbi polisler hakkında, askerler hakkında Listeler tuttular, dün yakalanan bir PKK teröristin üzerinde 700 küsur polisin adresi çıktı. Hepsini öldürecek, kafalarına sıkıyorlar gelip, pazarda, yolda. Ya Rabbi bunlara fırsat verme yarım. Bu zalim katilleri kahreyle mahvele perişan. Askerimiz, polisimiz seni sana emanet. Onlar bizi korudukları gibi, sen de onları muhafaza et. Amin. Amin. bizlere ve evvel ölenlere gari gari gari rahmet eyle, kabullen nur eyle. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا اله الله محمد رسول الله في كل لمحه علم الله الله الله الله لا اله الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس نفسين Ey dedem amcao ilmulullah. Allah Allah Allah. Celle celal. Allah'ım bu cemaat buraya senin rızan için geldiler. Hepimizi buradan dağılmadan affeyle. Boyunlarımızı cehennemden azadeyle. Şifa vermedik bir dertli çıkartma ya Rabbi. Aramızda imanı kaybedecek bir mahrum bırakma ya Rabbi. Hidayete erdirmedik bir dalalette bırakma ya Rabbi kaybını geri döndürmedik bir kayıplı bırakma Ya Rabbi Hayır. düşmanının şerrine kâfi gelmedik bir Müslüman bırakma Ya Rabbi Hayır. içinde ne hayırlı muradı olup da o niyetini ihsan etmediğin bir cemaat çıkartma Ya Rabbi Allah'ım sen fazl-u kereminle bu mübarek gece hürmetine sen bizi dilediğin kadar ihya ele Hayır. sen bize ölürken nasıl öldüğümüzü bildirmeden iman selameti ile çene kapamak nasıl böyle? Sen bize gök ve yeri elin ibadetleri kadar ibadetler defterimize kaydeyle eyle. Allah'ım hepimizin hayırlı muratları var, dilekleri var. Kurban olduğum sana bu gece hakkı için içimizdeki muradı ihsan eyle. Amin. Benim de bir hayırlı muradım var. Sıkıntılarımdan kurtulmak için. Bu hususta dertlerim var ve önemli bir derdim için Mevla'ya da müracaat ediyorum. Sizden de dua bekliyorum. Ya Rabbi bu cemaat hürmetine, bu cemaatin de hamile hürmetine bu sıkıntıdan beni hayırla kala sayla. Ya Rabbi bu sabıçıp talebeler hürmetine kala sayla. Ya Rabbi çıkış yolu göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hayırla kala sayla ya Rabbi. Amin. Şerleri hepimizden defu refizale ile ya Rabbi. Amin amin. Ya Rabbi gün be gün itibarımızı senin yolunda ziyade ile. İstikametimizi ziyade ile. Türkiye'de reddiye yaptığımız bidat ehli fırkaları güçsüz bırak ya Rabbi. Amin. Onlara güç verenleri de güçsüz bırak Ya Rabbi. Amin. Şianın, vehabilerin adamlarını, kurdukları vakıfları, dernekleri ve Türkiye'de özellikle Türk milletini vehabi yapmak, Şii yapmak için sahabeye sövdürmek, kaderi inkar etmek için ettirmek için gayret eden vakıf, dernek ve faaliyetlerin bütün güçlerini durdur Ya Rabbi. Amin. Milleti mahvedecekler, iptal eyle Ya Rabbi. Amin. Güçlü onları da ıslah eyle Ya Rabbi. Amin. İslahları mukadder değilse bunların bütün maddi, manevi, televizyonları, kanalları, imkanlarını söndür Ya Rabbi! Durdur dur Ya Rabbi! Amin. Biz inandırma uğraşıyoruz, milleti millete kader inkar ettiriyorlar. Bu kaderi inkar ettirenlere fırsat verme Ya Rabbi! Amin. Bunları itibarsız eyle Ya Rabbi! Amin. Bunları rezil eyle Ya Rabbi! Amin. Ya Rabbi yalan yanlış fetvalar veriyorlar, faize fetva veriyorlar, haramlara, rüşvetlere fetva veriyorlar, ondan sonra fıkıhçı hoca geçiniyorlar. Bunların şerrine kafi gel Ya Rabbi! Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek diyorlar. Sahabeyi sevmeyiz diyorlar. Muaviyeyi sevmem diyorlar. Bunlar gazetelerde yazıyorlar. İslami yayını basını meşgul ediyorlar. Müslümanların itikadını ehli sünnetten ayırıyorlar. Sen bunları rahmetinden uzak eyle ya Allah'ım sen bu hocaların itibarını sıfır eyle ya Amin. Ehl-i sünnet alimleri muteber eyle ya Amin. Ehl-i bid'at alimleri zelil eyle hakkıyla eyle. Allah'ım biz sana güvendik biz sana sığındık. Allah'ım bizim holdinglerimiz yok, bizim paralı güçlü arkalarımız yok, bizim destek veren politikacılarımız yok. Allah'ım sen varsın Allah'ım. Allah'ım sana emanet ettik eli sünneti Allah'ım. Bu cemaatleri sana emanet ettik Allah'ım. Aşure gecesi günü hürmetine Allah'ım. Sen bizi selametle çıkar Allah'ım. Kurtar bu belalardan Allah'ım. Milletin imanını kurtarmaya uğraşıyoruz, sen de bizi kurtar Allah'ım. Bizi sevdiklerimize bağışla, sevenlerimize bağışla. Cemaatımıza bağışla, Amin. medreselerimizi ziyade talebelerimizi ziyade eyle. Amin. Efendi Hazretlerimizin açtığı çığırı tamamı erdir Ya Rabbi. Dünya her yerinde yüz binlerce milyonlarca kız erkek talebe yetiştirmeyi Efendinin yolu üzere nasip eyle. Amin. Efendinin medreselerini ziyade Ya Rabbi. Talebelerini müzdahade eyle Ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. Yüzyılın müceddinin açtığı tecdit hareketini bu yüzyılın sonuna kadar dünyaya yay ve hakim eyle ya Rabbi. Eli sünneti galibeyle ya Rabbi. Onu başımızdan eksik etme ya Rabbi. Yokluğunu bereketini göster, mahrum etme ya Rabbi. Allah'ım sen fazla ı kereminle alimlerimize, hocalarımıza düşmanlık edenlerin düşmanlıklarına kifaet eyle ya Rabbi. Medreselerimize yardım edenlere yardım eyle. Mahzul edenleri, yardımsız bırakanları mahzul eyle ya Rabbi. Eli sünnet dışı fırkaların Bid'at ehli fırkalara çoluk çocuklarını milleti göndermesini bir daha nasip eyleme Ya Rabbi. Ehli sünnet dışı fırkalardan çocuklarını kurtarıp, ehli sünnet faaliyetlere çocuk çocuklarını göndermeleri nasip eyle Ya Rabbi. Bu milleti uyandır, şuurlandır Ya Rabbi. Hakkı hak göster ona tabi eyle Ya Rabbi. Batılı batıl bildirip ondan sakındır Ya Veya Alim. Ve ya veya nasirin ve ya Bir daha seneye kadar Allah'ım ne hayırlar varsa istiyoruz nasip eyle. Habibin neler istediyse istiyoruz nasip eyle. Nelerden sığındıysa sana sığındık muhafaza ile. Ayy. Bildiğimiz bilmediğimiz yakın ve uzak neşerler varsa sana sığındık sen muhafaza ile. Ayy. Yardım istenilecek ancak sensin ya Rabbul Alemin. Senin yardımın olmadan hiçbir şeye güç kuvvet olmaz ya Rabbul Alemin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Dualarımızın kabulü hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Es salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es salatu